Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah ve Selamünaleyküm ve Rahmetullah Selamun Aleyküm arkadaşlar <gülüyor> Şimdi ilk defa radyo programı yapmaya başladığımda e, şu anda yayın hayatına devam etmeyen bir radyoydu e, mikrofonun başına oturttular evet başladı dediler. en büyük problem şuydu e, bir mikrofon karşısındasınız karşınızda bir ton Meister var yani teknik masayla uğraşan ee, bir kapalı küçük stüdyodasınız ve sizi kimin dinlediğine dair en ufak bir bilginiz yok o zamanlar mı güzeldi bu zamanlar mı güzel bilmiyorum ama en azından şu anda mesela bir bakayım yenileyim sayfayı hadi buyur siteyi patlatmışız yine ya Evet, şu anda 82 kişi beni dinliyormuş mesela bu da bir şey o zamanlar bunu da bilmiyorduk. Hoşgeldiniz. Şu an beni cep telefonunuzdan, tabletinizden ya da bilgisayarınızdan dinliyorsunuz. Ben ilk defa bağlananlar için bir hatırlatma yapayım. Ee, birkaç hatırlatma yapayım. Bu radyo yayınının zerre iddiası yok. Hiçbir amacı yok. Hiçbir beklenti içine girmeyin. Öyle eğlenmek için yaptığımız bir şey siz de eğlenmek için dinleyin. Fikirleriniz olursa beklerim. Nereden beklerim? Ben bu yayının duyurusunu Facebook sayfamdan ve dolayısıyla Twitter'dan yapmış oldum. Her ikisine de ara ara bakacağım. Bir yandan da beni nereden dinliyor olursanız olun. Bir konuşma balonu ikonu var. Ona tıklarsanız onun ucunda bir chat fonksiyonu var. Böyle matah bir şey değil. IRC günlerinden o dönemleri yaşamış olanlar aşina olacağı bir şey. Oradan muhabbete katılabilirsiniz. Oraya daha çok bakıyor olacağım. Ee, saçmalamak da serbestsiniz. Ben de serbestim. Eğleneceğiz yani. Olay bu. Arkada bir loopumuz dönüyor. Ona biraz kulak verelim. Ben de biraz ısınmış olurum. Dışarıdan geldim. Baya soğuk dışarısı İstanbul'da bir de motor tepesindeydim. Elim ayağım dondu. Onun için ellerimi çok iyi kullanamıyorum şu anda. Biraz oda sıcaklığına alıştıktan sonra yavaş yavaş biz de ısınırız. Evet. Biraz lambaya püf diyelim şimdi. Hadi bakalım. Müzik Kova Üniversitesi'nin Seksonoji Profesörüyüm. Sağ olun. Bugün sizlere Manitalar hakkında çok önemli bir bilgi vereceğim. Beni dikkatle dinleyin. Yavrum Efendim. Marita seni seviyorum. ...evlenelim ayakları yaparsa... ...önce yüz mumluk ampule... ...yarım metre mesafeden bakın. <gülüyor> Yapma şunu. Sonra gözlerinizi ampulden ayırıp... ...manitanın gözlerinin içine dikin. Eğer hala cıbırın gözlerini görüyorsanız... ...onunla hemen evlenin. <gülüyor> Allah'ına kadar sizi seviyorum. <gülüyor> Hadi bakalım şimdi yaylanın... ...kese kâğıtları evet efendim ağır romandan bir kesit Diğaf fetinin tüyolarından seksoloji profesörü koleranın hatırlarsınız ağır roman deyince tabi akla gelen en azından şu dönemde isim belli metin kaçan ee, Allah rahmet eylesin ne enteresandır ki e, yani e, biliyorsunuz Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak intihar etti Günler sonra, yanlış hatırlamıyorsam 10 gün sonra cesedi Beylikdüzü açıklarında bulundu. Yani İstanbul'a aşina olmayanlar için düşünürsek bayağı bir mesafeden söz ediyoruz. İntiharla ilgili e, epey araştırma yapmıştım. Zamanında gazetede bir yazı dizisi hazırlayacaktım. Metin Kaçan ve Metin Kaçan'ın aslında ağır romandan öte gündeme düştüğü olayla ilgili enteresan bağlantılar var. Mesela ben gazeteciliğe 1994 yılında başladım. Ee, daha sonra tabi gazeteciliğe başladığınızda öyle oturup haber yazma gibi bir lüksünüz olmuyor. Onun için pişmeniz gerekiyor. Piştiğimi düşündüklerinde bana yazdırdıkları ilk haber Metin Kaçan ve Alp Buğdaycı'nın o dönem e, önce ismi verilmişti ama biz burada baş harfleriyle analım. G, K ile karıştıkları tecavüz olayı, daha doğrusu G.K'ya tecavüz olayında ilk haberimi yazmıştım. Benim için benim için o anlamda önemlidir. İntiharla ilgili de epey bir şeyler toplamıştım. Daha sonra onu yarıda bırakıp başka bir yazı dizisi fikri aklıma gelmişti. O da son mektuplardı. Hala da içimde yaradır. Ben onu yapamadım. Hayata geçiremedim. Olayın da özü şuydu. E, idam edileceklerin ya da öleceğini bilenlerin, ne zaman öleceğini bilenlerin yazdıkları son mektupları toparlıyordum. Çok enteresan şeylerdi. Tabii Türkiye o anlamda epey bereketli yani askeri darbelerde bilmem nelerde epey insanı e, dar yollamışız. Ve hepsi de bir insanın son anlarından beklemeyeceğiniz kadar enteresan. Yoğunlukta, derinlikte ve anlamda, özende mektuplar bırakmışlardı geriye. Ee, bir de Amerika Birleşik Devletleri bu konuda çok bereketliydi. İdam mahkumlarının son istekleri ve bir kısmının yazdıkları son mektuplar vesaire. Çok ilgi ilginç bir konuydu. Yapma fırsatı bulamadım ama. Neyse, bu da böyle içimdeki uktelerden biridir. Ama bu yıl çok uzun zamandır. E, aklımda kalan bir şeyi hayata geçirebileceğimi düşünüyorum. O da e, kitap yazmak. Epeydir yazmayı düşündüğüm bir kitap vardı. Son zamanlarda aklıma daha da e, güzel birkaç fikir geldi. Eğer bu yıl yazmaya vakit bulabilirsem, enerji bulabilirsem ve yazdıklarımın kitap olacak kadar kıymetli bir şeyler olduğuna ikna olabilirsem 2013 yılında en az bir kitap e, rafıma koyabileceğim yani kütüphanemde en azından baktığımda kendime ait bir şeyde görebileceğim inşallah diyelim ben de yavaş yavaş ısınıyorum oda sıcaklığına müzikle devam edelim güzel şeyler dinleyeceğiz enteresan farklı şeyler dinlemeye çalışacağız her zaman duyduğumuz dinlediğimiz şeylerden öte bir şeyler dinleyeceğiz dinlemeye çalışacağız devam edelim o zaman buyurun bakalım o güzel, mutlu dünya delice parçalanırken birden gizli ve çok güçlü bir düşmanla karşı karşıya kaldı. Dünyayı koruyan tabakayı delmeliyiz. Dünyayı yok edip, Dünyayı koruyan tabakayı delmeliyiz. Delmeliyiz. Delmeliyiz. Dünyayı yok edin, yok olucaktım, yok, ol yok, olur, ya, ya. yok olur, ya, ya. dünyayı yok edin, yok olucaktım, yok olucaktım, dünyayı yok edin. Dünyalılar Sanki Sihir Kullanıyor Dünyalılar Sanki Sihir Kullanıyor Ya Bunu Niye çaldım. Yarın Radikal gazetesindeki yazımı dün geceden yazdım. Bugün de birazcık derleyip toparladım. Öyle yolladım. Ee, birkaç haftadır Radikal'de insan makine ilişkisinden bahsediyorum. Takip etme fırsatınız oluyor mu bilmiyorum ama e, böyle çok organik hayatlar yaşadığımızı düşünürken esasında ciddi ciddi makinelere bayağı bağımlı hale geldik. Yani bu bağımlılık eğlenceye yönelik bir bağımlılık olmanın da yanı sıra bazen mecburiyete de dönüşüyor. Mesela cep telefonunu yanına almadan tuvalete gitmenin giderek zorlaştığı bir çağda yaşıyoruz. Bilmem farkında mıyız ya da e, yine aynı örnekten devam edersek kaybettiğimizde ya da başka bir açıdan bakarsak unuttuğumuzda elimizin ayağımızın birbirine dolandığı tek şey cep telefonumuz haline geldi. Cüzdanımız değil mesela evimizin ya da gideceğimiz yerin anahtarı değil bütün bunların çözümünü bir şekilde bulduk da cep telefonu ve onun bize sağladığı şeyler öyle değil. Mesela yarınki yazımda verdiğim bir örnek vardı hadi buradan bir spoiler olsun tadını kaçırmayı sevmiyorum yazıların ama şey vardır ee, mesela GPS aslında GPS diyoruz da olay o değil navigasyon cihazı. Yani GPS e, altyapısını kullanarak bize yol yordam gösteren uygulamalar. Bizim ülkemizde daha çok yeni. E, bizim ülkenin haritalanması daha çok daha doğrusu dijital anlamda haritalanması daha çok yakın bir zamana denk geliyor ama e, dünyanın gelişmiş diğer kısımlarındaki standart hizmetlerden bir tanesi ve birçok kişi için navigasyon cihazına daha doğrusu navigasyon cihazından destek almadan bir yerden bir yere gitmek e, mümkün değil. En bilindik yollar bile bu cihazlar üstünden gidiyor. Belçika'da yaşayan bir kadından bahsettim yarınki yazımda. Bundan yaklaşık 10 gün önce 9-10 gün önce başına gelen bir olaydan Brüksel tren istasyonundan bir arkadaşını karşılamaya gidiyor. Onu ziyaret etmeye gelen 140 kilometre ötede. Navigasyon cihazına istasyonu yazıyor. Sonra yönlendirmeleri dinlemeye başlıyor. Kadın ben ne yapıyorum diye saatler sonra kendine geldiğinde kendisini Hırvatistan'da buluyor. Zagreb'de. Brüksel yerine Zagreb'e gidiyor kadın. İki depo benzin harcıyor. Arada uyukluyor. Ama hiçbir zamanda oturup düşünme fırsatı olmuyor. Ya Brüksel dediğinde bu kadar uzakta değil. Ayrıca kadın bunları düşüneceği sırada e, farkındaysanız yani coğrafyayı gözünüzün önüne getirirseniz sırasıyla Fransa ve Almanya'dan geçiyor. Yani ülkeler değişiyor. Tabelalar değişiyor. Tabii ki Schengen vizesinden dolayı arada gümrük sınırları, pasaport kontrolü falan yok ama yani navigasyon cihazları bizi iki ülke öteye götürüyor ve biz bunu e, fark etmiyoruz. Bunu uyandığımızda gözümüzü ...üç öte ülkede açabiliyoruz. Makinelerle... ...yalan ilgimize belki bakarız da... ...bu dünyayı kurtaran adamdan... ...sample'lar içeren deminki şeyde... parçalı da... E, ...gördüğünüz gibi... ...ciddi bir korku var ya... ...bir yandan makinaların bütün nimetlerinden... ...faydalanıyoruz ve büyük bir aşkla... ...hepsine sahipleniyoruz... ...bir yandan da hepsine karşı... ...büyük bir korkumuz var... ...sevmiyoruz... Bir sürü itamlarda bulunuyoruz. Makinaları kullanan biz olmamıza rağmen makinaların bizi dönüştürdüğü şeyden memnun değiliz. Oysa bu hep böyle değilmiş. Yani bir dönem makinalar bizi kullanmış çok uzun bir dönem. Bizler sadece makinaların düğmesine basan, vanalarını çeviren, işte şalterlerini indirip kaldıran ve onların bize uygun gördüğü rolleri üstlenen varlıklarmışız. Bugün öyle değil ama algımızda bir başka. İşte bunlardan da bakarsınız belki bahsederiz biz. Kısa kısa bir şeyler dinlemeye devam edelim. Rakımda buz parçasısın. Yudumladıkça yanarım. Sen iceberglerin torununun torunu. Ben Magellan'ın ta kendisi. Kutuplarda ekvatoru keşfettim. Şimdi Ren dile dövü. Niagara Şap denizine kolora Gölü'nü Colorado'ya ama ha? Hayallerim sıcak Buz eridi öksüz Kaderimde Her damlada sana yandım Andıkça Andıkça Andıkça kımda bu parça sonu suyumda dökçeye yanar küçük az köpekler gibi birbirinin ardından ne kokladın bilmem ama hoşuna gidiyor yar olacağın ya? sing İse yara. Büyük ev abluka da. Bil şarkının adı da. Merak ediyorsanız. Böyle şarkı... Geçen programda da bahsediyordum herhalde. Bir şey çalıyorsun. Mesela insanlar söylüyor. Bu ne? bununin altında yatan sahip olma psikolojisi. Sahip olma psikolojisi de. Belki bu gece konuşabileceğimiz konulardan bir tanesi her şeye sahip olmak istiyoruz her şeye hakkımız olduğunu düşünüyoruz her şeye tam istediğimiz anda tam istediğimiz şekilde sahip olmak istiyoruz ve en düşündürücüsü her şeye hakkımız olduğuna inanıyoruz bu dönemin bizim üstümüzdeki en büyük yan etkisi bu biz her şeyin en iyisine layığız bunu sürekli bize anlattılar bunu salık verdiler, öğütlediler, çıtlattılar. Biz her şeyin en iyisine layıkız. Kimiz lan biz? Ha? Bizi bu kadar kıymetli yapan ne? Hani Fight Club'da Tyler Durden'ın dediği gibi You're not a unique snowflake, eşsiz, kendine has, mucizevi bir kar tanesi değiliz. Hepimiz sikik sokuk tipleriz, zaaflarımız var... Ne bileyim böyle kendimize ait iyi yanlarımız kötü yanlarımız var. Ama hepimiz en iyi servisi en iyi hizmeti en iyi yayınları en iyi şarkıları en iyi bilgisayarları en iyi telefonları en güzel maaşları en güzel notları hak ediyoruz değil mi? Hiç şüphemiz yok işte bunlara. Bak bunlardan da bahsedebiliriz. Ben normalde biliyorsunuz bu saatlerde yayın yapmıyorum. Ee, dolayısıyla Bu saatlerde Nispeten Daha normal insanlar dinleyebiliyor Dolayısıyla Birazcık da kendi içimde çekingenliğim var Bir tedirginlik Biliyorsunuz bizim radyo yayınları normalde Gece 2 sabah 5 arası Kafayı iyice kırmış Hayattan ümidini kesmiş Gündüzden aradığını bulamamış Kendisini geceye teslim etmiş insanların yayını oluyor Güzel insanların başka insanların gündüz eyvallahı olmayan geceden ümidi olan bizim gibi insanların yayın oluyor ama bu gece böyle değil ben böyle konuşamayacağımız konuları biriktiriyorum o uyuz değişti de olduğu gibi sesli düşünüyorum bir yandan da enteresan şeyler çalıyorum bu yayını daha önceden dinleyenlerin aşina olduğu bir şarkı var efendim çalmasak olmaz hem de akordu yapma açısından iyidir. Hepimizin bir akorda gelmesi açısından. Dinleyelim. Sohbet için bol bol vaktimiz olacak.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 anlat bana. Ayrılık sözünü alma sakın ağzına. Kolların boynumda sevgini anlat bana. Oh oh, güzel. Oh, oh oh ne güzel oh oh ne güzel oh oh ne güzel oh oh ne güzel oh oh ne güzel oh oh, oh, oh ne güzel oh oh o, ne güzel ulan bu ne biçim şarkı ya. Artı bu ne kadar güzel bir Orkestr bu ne kadar detoneli bir kadın ya. Başka bir kadın mı yoktu ya. Neyse efendim böyle kırk beşlikler böyle sürprizlere gebe işte. Geceden bahsediyorduk. Gecenin içerisinde hmm, şöyle bir durum var. Tabi gece bir anlamda otoriteye başkaldırı. Yani gündüz bütün sistem, bütün düzen ayakta. Gece hepsi uykuda. Onun için... Hani eski programlardan birinde de değindiğim gibi bütün güzel şeyler gece yaşanıyor. Yani işte yoğunlaşmalar, güzel üretimler, ne bileyim şiirler gece yazılıyor, gece sevişiliyor, gece işte eğleniliyor vesaire. Gündüz, gündüz orijinal olan hiçbir şey yok. Gündüz hepimizin bir sürü sorumlulukları, bir sürü yükümlülükleri var. Bir anlamda Çin'e dolduruyoruz. Ne için? Gece yapabileceklerimiz için. Yani hava karardıktan sonra yapabileceklerimiz için gece uğraşıyoruz. Gecenin tabii bir de şöyle bir durumu var. geceyle gündüz diye bir ayrımın hala hayatımızda bu kadar belirleyici olmasının altında e, teknolojinin çok çok öncesindeki bir döneme dair Algılarımız yatıyor. O da ne? Güneşin doğuşu ve batışı. Hani düşündüğümüzde gün ve geceyi ayıran şey güneş. Elektrikten önce. Yani yaşadığımız ortamları aydınlatamadığımız zamanlarda Dolayısıyla kendi çevremize coğrafi anlamda çok bağımlı olduğumuz dönemlerde karanlık, korkutucu her şeyin de başlangıcıydı. Yani doğada yırtıcıların gece ortaya çıkması ve doğayı tekinsiz hale getirmesi gibi insanoğlu içinde dünya böyleydi. Bu yüzden güneş doğunca her şey başlar. İşte insanlar tarlalarını ekerler. İşte efendim alacaklarını alır, satacaklarını satarlar. Hava karardığı anda kendi inlerine artık neyse mağaramı, mı, ev mi, kulübe mi, mi, kendi içine döner kapanır ve kendi e, münzevi hayatını yaşar. Oysa bugün teknoloji sayesinde Geceyle gündüzün bir farkı kalmadı. Yani geceler artık aydınlık, hatta o kadar aydınlık ki büyük şehirlerde kafamızı göğe kaldırdığımızda yıldızları bile göremiyoruz. Neden? Çünkü şehirler çok aydınlık. O kadar aydınlık ki gökyüzünü aydınlatıyor ve yıldızları ortadan kaldırıyor. Peki geceyle gündüze hükmedebildiğimiz yani aydınlığı değiştirebildiğimiz doğaya meydan okuyabildiğimiz dönemde gündüze her şeyi sıkıştırma telaşı ve gündüze bu kadar anlam yüklemek niye? İşte bunun içerisinde yatan konulardan bir tanesi de social jet lag denilen mesele. Yani 3 tane saat bütün hayatımızı kontrol ediyor. Bir tanesi doğanın saati demin bahsettiğim gün doğuyor güneş doğuyor. Yeni bir gün başladığını böylece anlıyoruz. Çünkü böyle bir var varsayımımız var. Güneşle beraber gün başlıyor ve gün batımı ile beraber gün bitiyor. Bu birinci saatimiz. İkinci saatimiz cep telefonlarımızı, alarmlarımızı kurduğumuz saat. Yani uyanmamız ve uyumamız gereken saat. Bunu da kim belirliyor? Bunu bizim yöneticilerimiz, efendilerimiz belirliyor. Bu kimi zaman? Okul oluyor, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz oluyor. Kimi zaman iş oluyor, patronlarımız, müdürlerimiz, karar vericilerimiz oluyor. Kimi zaman da biz oluyoruz, belirliyoruz şu saatte kalkacağım diye. Bir de üçüncü saat var çok fazla üstünde duramadığımız, çok fazla dikkat kesilemediğimiz. O da kalbimizin saati, yani bedenimizin saati. Aslen uyumak ve aslen uyanmak istediğimiz saat aslen yaşamak istediğimiz zaman dilimi ki bu birçok kişi için artan sayıdaki insanlar için gece oluyor işte gece sessizlik telefonların durduğu sokaktaki gürültülerin kesildiği trafiğin bile ortadan kalktığı gece bu yüzden geceleri her zamankinden daha yaratıcıyız daha naifiz daha biziz daha kendimize aitiz işte böyle bu da aklımızda bulunsun efendim. Biz kafayı kırmaya devam edelim. Bu küçük, güzel, amatör, amaçsız ve iddiasız radyo yayınımızda. Hakkı Bulut bizlerle efendim. Hazırsanız geliyor. Geceden bahsetmek için biraz erken davranmış olabilirim. Geceye ait bir detay da gecenin pişmanlıkları içermesi, sıçtın mavisi diye bir kavram var biliyorsunuz değil mi? Hani Son dönemde kafamıza yerleşen, gündemimize oturan nedir? Şafağın atmaya başladığı gökyüzünün mavileştiği aydınlandığı ve bitirmeniz gereken işleri yapmayıp bir sürü abuk sabuk işlerle uğraştığınızı size hatırlatan o mavilik sıçtın mavisi. Bir yandan da şöyle bir şey var son dakikaya bırakma olayı tecrübeyle sabittir ki periyodik işler sorumluluklardan da öte periyodik işler her zaman son dakikaya kalır. Hani haftalık bir şey yapıyorsanız son güne bırakırsınız son ana. Ödevinizi son an teslim edersiniz. Sınava son gün çalışırsınız. Verginizi son gün yatırırsınız. Taksidinize son gün yetişirsiniz. Her şey son anda aklınıza gelir. Üstelik bunun periyotla da ilgisi yok. Yani yıllık bir dergi yapan arkadaşlarım vardı. Yılda bir defa çıkıyor. Derginin baskısında son hafta sabahlarlardı. Yıllık dergi. Sabahlama. Ulan bir yıl boyunca ne yaptınız değil mi gavatlar? İnsan ister istemez bunu merak ediyor ama için içinde biliyorsunuz ki siz de aynı yolun yolcususunuz. Bir şey demeye hakkınız yok. Gecenin içerisinde sabahlama denen bir olay var. Ve insanoğlu enteresan bir şekilde sıkışık zamanlarda daha yaratıcı. Yani bir konu hakkında bir sene düşünmekle Onunla ilgili birkaç gün kala yaptığınız çalışma arasındaki ortaya çıkan sonuç kim zaman o son dakikaya kalan lehine değişebiliyor. İşte bunlardan da konuşalım. Bu arada ben tabii dışarıdaydım. Bayağı da böyle bir konuşulan bir ortamdaydım. Bu Bilgi Üniversitesi'ndeki yüksek lisans programımızın tanıtımını yaptık. Kayıt olmak isteyen öğrenci arkadaşları. O sırada böyle Twitter'a falan filan bakınca şey yaptık. Ee, şey fark ettim. Galatasaray Üniversitesi'nde bir yangın varmış. ya Ne kadar acı bir şey. Ee, o güzelim bina. Yanıyormuş herhalde. Ben yani pek bir bilgim yok. Şu anda orada öyle bir olay yaşanıyorken benim böyle şeylerden bahsediyor olmam e, abes oluyorsa da özür dilerim ama e, yani o üzüntüyü ben de yaşıyorum. Yani bilinsin isterim bilinmemesinde de bir sakınca yok elbette ama neyse biz güzel şeyler dinlemeye devam edelim konuşacağız hatta bugün bir değişiklik yapıp sizleri de yayına bağlayabilirim mesela bak böyle bir şey de olabilir düşünelim bunu oğlumun tedavisi için patronlardan alacağım her kuruş rüşvet ülkemde doğan her yavrunun gelecek güzel günlerini karartan bir peki Kızım için de olsa İlk geri geleceğini tehlike yapalım Leon gibi bir iblisten Senin gibi bir melek nasıl türemiş hale Yalan Yalan Olamaz böyle bir şey O benim oğlum Sen benim maaşım da yetinmedin Az kazanıyorum belki ama namusumla, var Alnımın kazanıyorum Çünkü biz zengin değiliz Yoksul da değiliz Bazen içimden öyle geliyor ki. Neyse boşver bir sigara ver. 313 beni dinle. Sarıç katıcıya. Plakya bulun sarıçluğu yanında hiç lazım. Merkeze haber vermeyi sakın unutma. Anlaşılmamızı tamam evet. mı? Elif Sorduklarma cevap istiyorum kader. Hangi sorduklarla? Şimdi sordular. Yani, yani, yani. Erip manyak yüzünden belli. Nasıl kullanmış kareler? Ne tet çekmişler? Erip manyak yüzünden belli. Nasıl kullanmış kareler? Ne tet çekmişler? Ne yapacaklar? Duramam başka. Güzel ne? kız nerede? Erip manyak yüzünden belli. Güzel kız nerede? Güzel kız nerede? Adamın kızı morta ölür ve de anatan doğma yapabilir. Hayır olmaz orası olmaz Kızını al götür gön ve yaşamını tutur evet. Yorum Evet tamam Yağırıyorsun burada ahlatsız tamam. evet, kadın Dünyada tamam. tamam. güzel ilimli evet, doğmuş şerefine varsa evet, tamam. sadece tamam. o verir Bir e, yasaları sen yapmadın onlar için de oy vermedin Ben ismim Eğer ben seninle tamam. razı doğru. olursan Begineyim Hoşçakalma düşmanın beldenin yapmamızı Yorum bu kanal yapık evet, tamam. bana da tamam. yazık olur Evet tamam Evet Tamam Tamam Ulan tamam. sen içimden öyle geliyor ki Neyse başka bir sigara ver Bunlar da kim ya Ne bileyim ben Muayir babayım evladım Yılbaşında işte. Herif manyak yüzünden belli Ne Efendim Karate aynı mahallede kuklalı oynadı Herif manyak yüzünden belli Her şey beni kutlu tutuyor Herif manyak yüzünden belli bu oldunuz ölümden korkacak adamım Herif manyak yüzünden belli Ben senin kancık kelleni özlek bedeninden ayırmaya geldim Herif manyak yüzünden belli Kırt bakireye tatmaya bal yanaktan tatmaya geldim Herif manyak yüzünden belli Herif manyak yüzünden belli Hoş geldiniz babacığım. Ne hoş bulduk oğlum Kırk bakireye tapmaya, bal yanaktan tatmaya geldim. Yanlış olmasın beyler hanımlar. Çipet pet, çipet pet pet pet çip pet, çipet pet pet pet pet pet, altılı çipet pet pet pet pet pet, bastıra bastıra. Şimdi şöyle yapıyor kuş çipet pet diyorlar. Çipet pet, çipet pet, bunlar çipet pet ama lezzetli çipet pet değil. Çipet pet pet pet çip pet, çipet çip pet pet pet pet. Cibili cibili cibili şak şak şak şak şak şak. Cibili cibili şak şak şak şak şak Hadi yavrum bir daha vur şak şak şak şak şak. Bunlar lezzetli kuşlar. Şimdi cırlık cırlık pırır cak cak cak cak. Bicilik bicilik anıya zır Bunlar kuş değil ötüyor amatör amatör eğlendiriyor evet. evet. Fakat yani bilinçli besleyeni her şeyin bir makamı var. Yani, kürarına çalan başka makamından çalıyor. Macuncu da çalıyor. Düğünlerde zurnacı da çalıyor. Ama şükür tunar gibi olmuyor. Ama Şükrü Tunar gibi olmuyor işte ya. Bunlar aklımızda bulunsun. Şimdi <gülüyor> Skype kullanan var mı ya? Skype kullanan varsa bir kullanıcı adını yollasın. Hadi bir bağlantı yapalım öyle dalgasına. Ne olacak bakalım. Hani biz burada konuşuyoruz da. Ne konuşuyoruz? Konuşacak daha güzel şeyler var mı diye. Bu arada ses nasıl geliyor ya? Bir dakika bir deneme yapayım. Hey, o ne ya? <gülüyor> Alo. Kayahan moduna geldi. Kayhan, Kayhan günlük hayatında da böyle konuşuyor. Kayhan, ne oldu Kayhan ya? Bir dakika ya, ha. <gülüyor> ya şu ayarlara bir bakayım. Bir ki, bir ki, bir ki, bir, bir bir bir bir bir bir bir bir üç, pet pet pet pet. Böyle. Orkestralarda sound check vardır ya başına geçer ve ç a -s -a, -s a Lan bir gün böyle yapıyoruz işte çalmadan önce mekana da birisi gelmiş oturmuş biz de sound check Adam dedi diyor olmuyor mu evde yapın da gelin dedi ya. Ne diyeceğimizi bilemedik. Aklı mıydı acaba? Evde yapılıp gelinebilecek bir şey miydi bu? Neyse ver bir sigara. <gülüyor> İzlediğiniz ya. Ne oldu ya? Ne oldu? Yine de of. O kadar of çekti. Yetmedi. Yine de of. Hadi bakalım. Buyurun efendim. Kafaları kırmaya devam ediyoruz. Skype bağlantısı yapıyorum efendim. Kimle? Yiğit Özdemir'le. Çalıyor. Çalıyor ama tabi bu ses acaba gelecek mi ya? Bunu mikseri tanımlamalıydık. İşte Alo. Alo. İşte geliyor. Geliyor değil mi sesim? Geliyor ses alıyoruz. Süper. Hiç bir saniye şimdi ben şurada bir yayından kontrol edeyim bakayım. Evet tamam yayına da geliyormuş sesin? Merhaba Yiğit hoş geldin. Merhaba abi. Nasılsın? Keyifler nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyilik abi işte. Bütünleme sınavlarına falan. Of, biraz... of. Dur senin için ben tekrar çalayım o zaman ya. Bütünleme sınavı kaldı mı ya? Yeniden geldi bu sene. Yapma ya. Vallahi. O zaman bu senin için geliyor. Oh. oh. <gülüyor> Neyin bütünlemesi hiç? Diferansiyel. Ne? diferansiyel <gülüyor> denklemleri. <gülüyor> Bu matematikle ilgili bir şey değil mi? Tabi türevle, integralle böyle çözün diyorlar. Kafayı görmüyoruz, kalkmıyoruz bir daha. Sen ne okuyorsun? Endüstri Mühendisliği. Of, vay alasın ya. Sizlere ihtiyacımız var Yiğit. Yani ya. sizlerden bir şey bekliyoruz ama mecbur bunları çekmek zorundasınız ya. Peki okulda okuduğun ve bunlar benim hayatta ne işime yarayacak dediğin bir ders var mı? İşte o diferansiyel denkler. Gerçekten Evet. Niye ya? Endüstriyel mühendislikte bu işe yaramaz mı? Yok abi hiçbir işe yaramıyor. Gerçek ya. mi söylüyorsun? Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir alakası yok hayatla. Allah Allah. E, niye öğreniyorsunuz? İşte herhalde matematiksel düşünme, mühendislik zekası falan kapsamında böyle bir ziş açma. Ya. Peki şimdi bizi dinleyen insanların derdi azdır. Biraz çoğaltmak için. Anlatır mısın? Bu neyi işliyor bu diferansiyel e, aritmetiği? Şimdi ne işliyor bu? Ee, şöyle söyleyeyim, diferansiyel türevini aldığımız diyor ki şimdi bir denklemimiz var değilimizde, biz bunu çözebiliyoruz normalde, Hı -hı. ama çözemeyelim. Siz daha çok uğraşın <gülüyor> diye biz bunu 3-5 defa türevini alalım, <gülüyor> bir eşitlik verelim. Siz bu aradaki bağlantıyı kurun bir de öyle çözün bakalım. <gülüyor> Vallahi zulümmüş ya. Peki ben zamanında bir yazı yazmıştım, Bayağı da tepki toplamıştım. Ee, şimdi. Hepimizin malumu işte bilgisayarlarla hesap makineleriyle falan filan bayağı bir şeyleri halledebiliyoruz. Ve bunlar artık hepimizin elinin altında birçok şeyi ezbere böyle oturup kağıt kalemle yapmamıza gerek kalmıyor. Mesela muhtemelen bu da bilgisayarlarımızla uygulamalarla işte diyelim ki bir endüstriyel tasarım uygulaması ile altından kalkabileceğimiz konulardan biridir. Bunları bizim öğreniyor olmamızın faydası var mı? Valla bana yok gibi geliyor yani bana sorsalar yok nasıl olsa yaparım ben bunu diyorum her sınavdan önce ama sınavdan sonra F'ler D'ler birbirini kovalayınca bakış açısı değişiyor. Değil mi? Yani ben, ben yazınca çok tepki topladı da bilmiyorum. Mesela işte atıyorum bilmem ne savaşı kaç tarihinde oldu. Bunları ezberledik. Biz hala da ezberleniyordur evet. eminim. Yani bunu bunu ezberlemenin bir kronolojiye hakim olmak dışında neye faydası olur? Yani daha başka bir şeyler öğrensek etsek falan böyle bazen düşünüyorum ama böyle şeylerden konuşunca da işte hemen da bir sürü şey oluyor. Ops çekesi böyle insan. Vallahi öyle. Peki sen bu bölümü isteyerek mi kazandın? İsteyerek kazandım. Hani daha ne? uygun, bana uygun olarak yapabileceğim başka bir bölüm olmadığı için, başka bir meslek olmadığı için tercih etmek mecburiyetinde kaldım. Hı hı. Ne olmak istiyorsun peki? Ee, şimdi gerçek şudur ki ben televizyoncu olmak istiyorum. Hani abi Hadi seni gibi olmayayım. <gülüyor> Peki televizyoncu derken ne yani? Kameraman mı? Atıyorum sunucu Yok, mu? Sunucu evet evet sunucu. Sunucu vay anasını. Peki ne gerekiyor sunucu olmak için? Mesela sen televizyonda kimi izledin de ben de televizyoncu olmak istiyorum dedin. Herhalde bu Okan Boyül tekabül ediyor benim Hı -hı. hayatımla. Ee, ne olmak gerekiyor? Valla öncelikle en azından çok kültürlü olmak gerekiyor. Oraya çıkıp kültür olmadan da çıkıp konuşan bir insan var da hani öyle olmak istemem böyle çıkıp orada rezil olmayayım en azından insanlar bir şey sordu mu karşılarım daha evet adam biliyor ki çıkmış konuşuyor desinler hı hı. ya şöyle bir olay var Yiğit ee, şimdi televizyon çok büyütücü bir şey iyiyi de çok büyütüyor, kötüyü de çok büyütüyor. Bir yandan da şöyle bir durum var. Şimdi benim programım belki izleme fırsatım olmuştu. Denk tabii. gelmişsindir. Şimdi benim programda biz ilk dönemlerde elimizden geldiğince aşağı yukarı her hafta e, internetten ünlenen, işte Twitter'dan, Facebook'tan, blogundan ünlenen kişileri çıkarmaya çalıştık. E, şöyle birkaç gözlemim oldu. Onu seninle paylaşayım. Senin de anılarında belleğinde bir yer etsin ee, şimdi insanların e, sosyal medyadaki insanların ciddi bir e, şeyi var popülerlik e, arayışı var Herkes daha fazla takipçi istiyor, daha çok e, kişiye ulaşmak istiyor, daha çok kişi dinlesin etsin falan filan. Bu, bu da anlaşılabilir bir şey yani sonuçta evet. mesela Twitter diye bir şey açıyorsun sana en tepede gösterdiği kaç kişinin seni takip ettiği, siz, bu, bunun önemli olduğunu söylüyor. Ama bir bir da... de altına yazıyor ki bu bir yarış değildir. Ya orada gösterme o zaman. <gülüyor> bir yandan da şöyle oluyor. Şimdi herkesin derdi popülerken birisi eskaza popüler olduğu anda herkes onun üstüne çullanmaya başlıyor. İşte bu kim ki? Bu ne ki? Bilmem ne. İnsanların e, bu şey psikolojisi gibi ya birazcık e, e, bir fakir mahallede e, yırtmak isteyen insanlardan kurulu bir grubun içinde bir kız hani Türk filminde gider bir zengin ailenin çocuğuna gelin gider sonra mahallesine döndüğünde herkes ha sen orosp oldun sosyetik oldun şimdi defol git buradan yüzümüze bakma falan sen artık bizden değilsin gibi bir şey olur ya itekleme. İşte işte popülerleşme denen kavram böyle bir şey yani bir yandan eee Orada olmak istiyorsun. Bir yandan orada olan herkesi yerden yere vuruyorsun, itip kakıyorsun. Mesela evet. bak ben chat odasına bakıyordum. Birisi diyor ki işte saçlarını yatır, dişlerini yaptır falan filan. <gülüyor> Mesela Ekranda sürekli mükemmel insanlar görmek istiyoruz. Mesela bizim göbeğimiz pörtlemiş, gıdımız çıkmış, gözümüz kaymış, bilmem ne, tipsiziz, çulsuzuz, her neyse ama ekrandaki herkesin mükemmel olmasını bekliyoruz. Mesela ben program öncesinde ilk defa yani benim konuklarımın önemli bir bölümü ilk defa ekran karşısına çıkıyor ve diyorum ki işte bakın bu normal bir şey ben de sizi hiç sıkıştırmayacağım güzel bir sohbet yapmaya çalışıyoruz kendinize bir yükümlülük altında bir şey sorumluluğunda hissetmeyin diye İnsanların ekran başında hiç hesaba katmadığı ne biliyor musun? O stüdyoda, o canlı yayında kameraların bilmem karşısına geçip o stüdyoda karşında bir sürü insan zannediyorsun ki bütün dünya seni izliyor ve bir açığını bekliyor. Orada canlı yayında çıkıp bir şeyler konuşmak ve ne konuşacağını bilmeden karşındaki insanın sorduğu soruya karşılık vermek bunlar kolay şeyler değil. Televizyon çok yıpratıcı bir şey. Aklında bulunsun umarım bir gün hani sen de ekrana çıkıp işte Okan Boygen gibi çok daha ileride bir e, daha yüksek bir yerlere ulaşırsın umarım ama hiç unutma o noktadan itibaren e, böyle senin yüzüne karşı söylenmese bile en yakınındaki insanların bile bütün eleştiri okları sana dönecek. Bizde enteresan bir psikoloji var biz mutsuzluğumuzun sebebini mutlu olan insanlar da arıyoruz yani. Biz mutsuzsak zannediyoruz ki bunun sebebi mutlu olan insanlar. Biz başarısız olduysak sanıyoruz ki bilmem kim başarılı olduğu için biz başarısız olduk. İşte Okan Bayülgen oraya da çıktığı için <gülüyor> ben oraya çıkamadım vesaire vesaire. Yani e, okulda bile mesela bütün iyi notları biz alıyoruz. Bütün kötü notları öğretmen bize veriyor. Dikkat ediyor musun? Ya, biz hiç kötü not almıyoruz. Hep öğretmen veriyor. Biz iyi notları alıyoruz. İnsan psikolojisi biraz böyle. Mesela işte programlamadan kendim geçtim de diferansiyelci bıraktı beni. <gülüyor> Değil <gülüyor> ya, mi? <ya. gülüyor> Valla çok teşekkür ediyorum bizle beraber olduğun için. Evet, sağ Sana ona. diferansiyelde de başarılar diliyorum. Ne zaman bunun sınavı? Bunun sınavı salı günü. Salı Pardon perşembe günü. Ümitli misin? Ümitliyim ümitliyim yani geçerim. Öyle mi? <gülüyor> i̇yi, i̇nşallah takipteyiz haber ver bize. Senden bir söz alabilir miyim pek kapatmalar? Tabii. 15 Şubat'tan sonra benim radyo programlarım tekrar başlayacak. Sen de oraya konuk olur musun? Tabii olurum. Nerede bu? Kestrefem'de yine adiolmayanprogram.kestrefem.com şeklinde. Tamam sözüm olsun. Tamamdır abi görüşmek üzere. Eyvallah Yiğit'ciğim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Evet efendim. Yiğit Özdemir bizdeydi. Bir şarkı dinleyelim. Sonra şey yapalım ya ne yapalım. Bir bağlantı daha yapalım. Bak böyle keyifli oluyormuş ya. Değil mi? Yapalım yapalım. Şimdi ne çalalım? Güzel bir şey çalalım. Ama bir yandan da kısa bir şey çalalım ya. Çok uzun bir şey çalmayalım. Evet. Buyurun efendim. Devam edeceğiz. Hazır olun. Kayseri'ye uzanacağız önce. Tarihi Kayseri Kalesi'nde bugün bir belgesel çekimi vardı. Senaryo gereği surlara haçlı bayrağı çekilmesi gerekiyordu. Bu yapıldı. Ancak sonrasında yaşananlar ekibi bayrağı çektiğine pişman etti. O bayrağı Ar oradan indirin, O bayrağı oradan indirin, ne ya? O bayrağı ya? Müslüman memlekatin için o bayrağı orada aslı ne ya? Belgeselde çek, ne çekersen çek. O bayrak ne orada ya? O bayrağı indirecek! O kocamda indirecek oradan! oradan, oradan, oradan. oradan. Ya biz geri diysek... arkadaş! Bu memlekat Müslüman memlekatı! Tamam biliyoruz, biliyoruz. Tamam indireceğiz orada buraya. Ya bu mu? Hemen oradan. Ya ya Ya işte memleket böyle beyler. Çok da yabancı değil herhalde değil mi bunlar? O bayrak oradan inecek beyler. Müslüman mahallesi değil mi bura? Neyse efendim hadi bir Skype bağlantısı daha yapıyoruz. Kime bağlanmaya çalışıyoruz? Akif Yılmaz'a. Ama ne oldu? Unable to reach contact. Hadi bakalım bir deneme daha yapayım. Olmadı bakayım. Bir var mı yollayan Skype kullanıcı adı? Var vallahi. Hadi bir dakika. Şöyle bakalım arayalım buldum request yolluyorum ve <gülüyor> arıyorum çalıyor mu böyle bir şey vardı, değil mi çalmak alo diye bir şey var mesela alo neyin terimi kimin aradığını bilmediğiniz zamanların terimi ama artık ekranımızda yazıyor kimin aradığı boşu boşuna alo diyoruz hayatta çok şey boşu boşuna bağlanmaya çalışıyoruz efendim ...çalıyor... ...bekliyoruz... ...bekliyoruz... ...açmıyor ya... ...acaba... ...dalga mı geçiyorsunuz? <gülüyor> ...çalıyor çalıyor çalıyor çalıyor çalıyor... ...açmıyor... ...evet açmıyor... ...peykala... ...biz devam meslek. çok güzel... ...çok yani böyle... ...geceye yarışır... ...romantik bir parçayla devam edelim... Sonra bir Skype bağlantısı daha yapacağız. Bir bu şarkılardan, bu, bu gürültülerden, bu ne, şuradan buradan olmuyorsun? Akşama kadar bu caddede bir değmenin yaptığı gürültü gibi burada şarkı ve türkü tanınıyor. Niye bunlardan deyince, evladım sen çok geri kalmışsın, sen çok geri dediler, diyor. Müzik ruhun sude diyor. Müzik ruhun korunucular İslam'ı ne hale Müzik, diyor. Yani çok geri kalmışsın, lazım? Senin kafan, bu fikrin böyle olduğunu düşündüğün eniz, devlet aynı Avrupa kültürü. Avrupa'daki kültür emzeryalizmi Müslüman milletlere bir şey aşımamaya çalışmışlardı. Nedir o? Müzik ruhun kıdasıdır. Müzik ruhun kıdasıdır. Müzik ruhun... Hep bunu fısıldamışlar. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okulu öğretiyorlar. Nota. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ya ya. Evet müzik ruhun kıdasıdır. Bundan dolayı devlet bile müzik ruhun gıdasıdır diye bir felsefeye inandığı için, okullara müzik dersini meşgul duymuştur. Ana Amin, ve Bela etti. Abi ikisinle dinlediğini okullara koymamış kabul etmiyor. Niye? Din çünkü ben bu zorla Müzik ruhunu kıradı ama Allah ve Rasulü ruhumuzun delatıymış kabul ediyor. Ay salam Allah. Görün nefsinizin ne hal geldiğini. Görün çocuklarınızın ne hal geldiğini. Görün karılarınızın ve kızlarınızın ne hal geldiğini. Gönül ve ulanın, Allah'tan korkun. Mekdetlerin kapısında mübarek Mehmetliğin bekletilmesinden utanın, utanın. Hayal edin. Bir milletin meştebinin kapısında asker beklerdi Allah'ım. İlim yuvasının kapısında jandarma beklerdi Allah'ım. Bizimlerle getirdiler, ne getirdiler? İslam'ı takalayanlar, Kur'an'ı canlardan çekenler, ne getirdiler? Evet efendim görüyorsunuz memleketin ne hale geldiğini. Demin gerçekleştiremediğimiz bağlantıda ikinci atağımı yapıyorum. Connecting diyor. Bu arada chat odasından insanlar şey yapıyor. Kullanıcı adı yolluyorlar. Bir yandan da onları not almaya çalışıyorum. Connecting diyor. Bakalım bağlanmaya çalışıyoruz. Bağlanabildik mi? Hayır. Call dropped. O ne demek ya? Hatlar mı karıştı ne oldu? Bu sırada bir dakika şu Melifica, bunlar ne biçim şeyler ya. Ee, sonra Talisman, ne Hemas ne yeah, Neyse, ilk ay yapra 85. defa bağlanmaya çalışıyoruz. Bağlandık mı yoksa? Alo. Bağlandınız galiba. Oo, hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Merhaba. Efendim? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız Teşekkür ederim. Ben Evet ilk Evet İlkay. Gecenin ikinci bağlantısı mı oluyor bu? Evet ikinci bağlantısı. Evet. Bir hanımefendiyle beraberiz. Kimsiniz? bize kendinizi tanıtır mısınız? Aa, i̇smim İlkay. Öğretmenim. Ee, böyle bir boş zamanıma denk geldi. Bir takılayım dedim ama sizde kafa bayağı güzelmiş. Galiba bundan sonra hep takılacağım. Kafalar hep güzel, kafalar güzel. Daha da güzelleşsin diye bu yayınları yapıyoruz işte. Peki evet. bir şey söyleyeceğim İkai. Madem öğretmensin demin yiğitle konuştuğumuz konu hakkında ne düşünüyorsun? <gülüyor> ben direkt e, size hak veriyorum öğretmenim. Tarih öğretmeniyim. Tarih öğretmeni bak tam da denk gelmiş. Biz bu tarihte seneleri falan neden öğreniyoruz İkai? Çünkü dininiz telefon rehberi değil. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. E... Tamam neden öğreniyoruz? He, neden öğreniyorsunuz? Şöyle öğreniyorsunuz çok e, ana kilit noktalar var. Zaten onların dışındaki tarihleri mümkün olduğunca artık vermiyorlar. Mesela nedir kilit noktalar? Yani Kostgirt şey, Savaşı bir kilit noktadır. Ne savaşı pardon? Malazgirt Savaşı. Malazgirt. 1071. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İlk puanımı aldım. Devam edelim. Başka evet. nedir mesela? ya da işte e, çocukluğumuzdan ya aslında bunlar çok çok çok derinlikli konular ve ben e, tamam şöyle peki söyleyeyim. zaten gecenin bu vakti ben de senin sınava çekmiş gibi olmayayım. Yok Hayır. Şöyle söyleyeyim. <gülüyor> hani zaten mevcut sisteme çok karşı bir öğretmenim. E, yani çocukların belirli yaşlara kadar belirli bilgiler doğru otusunda sadece sınav amaçlı e, ezberletilerek bir yere getirilmeye çalışılmasına çok karşıyım yani hmm. peki bir şey soracağım sen şimdi buna karşısın ama bunu hayata geçirebiliyor musun hayır mesleğimi yapmıyorum efendim mesleğimi yapmıyorum inanmadığım için gerçekten mi <gülüyor> evet bu çok büyük bir e, protesto ama evet ilginç yani mesleğini yapamıyorsun değil değil mi bu sebeple yapmıyorsun evet yapmıyorum peki bir tarih öğretmeni, tarih öğretmeni ne yapabilir bu bilgiyle Tarih öğretmenliği dışında. Tarih öğretmeni bu bilgiyle bu şartlarda çok bir şey yapamaz. Ben de farklı bir alanda, farklı bir yerde çalışıyorum. Farklı işlerle uğraşıyorum. Öyle mi? Evet. Yani paylaşmanla bir sakınca olur mu? Hayır. Şu anda mesela en sevdiğim şeyi yapıyorum. Bir kütüphanede çalışıyorum. Vay canına ya. Hep böyle fantezimdir. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben kitap okumayı seven birisi olduğum için kütüphane, kütüphane sanki kütüphane böyle gibi. böyle ne bileyim bir dindarın imam olmayı istemesi gibi bir mavet de görev yapmak gibi geliyor ama sıkıcı bilmediğimiz tarafları var mı ya? Ee, var şöyle tarafları falan. mesela sizde hani sizin kütüphanenizi ben instagramdan biliyorum sadece bir kısmını hı hı. Ee, yani şöyle düşünüyorsunuz bir yerden sonra daha fazla okumalılar neden sadece bunları okuyorlar, hı, ne, okuyorlar çok çok ne okuyorlar mesela? ne okuyorlar? bölgeye göre değişmekle birlikte biz küçük bir şehirde yaşıyoruz burada mesela daha çok Ahmet Kumbay Yıldız hmm. işte Canlan Tan ee, bilirler Elif Şapak bilmiyorlarsa hmm. işte dini kitaplar hmm. peki bunları gelip kütüphanede mi okuyorlar alıp eve mi götürüyorlar her iki imkanda var hmm. gibi okuyorlar. kütüphanede roman okumak enteresan bir şey değil mi ya yani ama çocuklar şöyle değerlendiriyorlar o fırsatı hani ders çalışıyorlar kütüphanede Hmm. Ama etraflarında çok fazla kitap var. Hani sıkıldıklarında bir kitap açıp okuyorlar. Bu benim hoşuma gidiyor. Peki sen ne okumalarını istiyorsun için için? Yani bana kalsa çok çeşitlendirmeliler. Yani Mesela herkes... en başta ne okusalar? Keşke Murakami okusa herkes. Hmm. Ya da keşke Alster okusalar. Ya da keşke John Paulus okusalar. Ya da ne hmm. bileyim İ İhsan Oktayanar okusalar. Hmm. Yani... İhsan Oktayanar vardır da diğer saydıkların var mı kütüphanenizde? Birçoğu var. Peki bir şey soracağım. Kütüphaneye hangi kitapların alınıp alınamayacağına kim karar veriyor? E, listeyi genelde biz hazırlıyoruz. Öyle mi? Evet. Yani şöyle... bir sakıncalı liste yok mu? E, bizde 66 batımı kavgam bile var yani. <gülüyor> e peki a, gerçi kavgamın bizde bir şeyi yok. Hani yasal sonuçta. Yani Almanya'da, e, Fransa'da Öyle mi? Evet. Çok inç, bunlar en çok satanlar arasındaydı. yataklandığı döneme denk gelmiştir. Ha, ilginçmiş, ilginç. Ee, o zaman siz karar veriyorsunuz, ne isterseniz evet. geliyor. Karar vermek değil de e, genelde belirli konularda eksiğimizi hani biliyoruz, gelip oradan bize talep hani talep doğrultusunda eksiğimiz ne, bunu çıkarıyoruz. Hı hı. İnsanlar en çok ne istiyorlar? Ne okumak istiyorlar? Ya da hangi kaynaklardan faydalanmak istiyorlar? Ya da hangi konuları araştıran insanlar geliyor? Neticede bir üniversitemiz var ve yani yüksek lisans doktora öğrencileri de geliyorlar. TUS'a hazırlanan, KPSS'de çalışan insanlar da geliyorlar. Hani, Maalesef. Talep doğrultusunda şekilleniyor. ÇED odasında Mert adlı dinleyici demiş ki, ulan birisi de çıkıp Malcolm Gladwell oku demiyor. Nasıl memleket demiş. Tabi bu iyinin kötünün, okunması gerekenin, gerekmeyenin bir sınırı, limiti, haddi hududu yok da. Malcolm Gladwell okumuşluğun var mıdır hiç? Ben de okumadım. Tavsiye okunur. ediyorum. Ee, mesela ben şeyi çok severim. Outliers'ı. Galiba Türkçe'ye çizginin dışındakiler diye çevrilmişti. Tam bilmiyorum. Ben, ben, ben. Türkçe'ye çevrilmeden önce İngilizcesini okudum. Şunu diyor makum galiba e, özetle yani bir kısmında şundan bahsediyor. Ne düşünüyorsun merak ediyorum. Diyor ki insanların diyor e, bazen e, başarılarını yanlış noktalarda ararız. İnsanların, başarılı insanların ve başarısız insanların altında şu yatar doğduğu tarih mesela ocak ayında doğmuşsa başkadır kasımda doğmuşsa başkadır sene başında doğanlar sene sonunda doğanlara göre daha avantajlıdır diyor mesela ee, gelişme açısından vücut beden gelişimi mesela sporda bu böyle ya da diyor ki mesela e işte Bill Gates Amerika'da değil de İsveç'te doğsaydı asla Bill Gates olmayacaktı ya da işte Bartın'da doğsaydı olmayacaktı ya da Amerika'da aynı ailede bir sene sonra ya da bir sene önce de olsaydı o dönemdeki gelişmeleri takip edemeyeceği için ol olamayacaktı. Sen buna katılıyor musun ve bu denklemi mesela atıyorum okumak bu denklemi değiştirebilir mi? Yani ben şöyle düşünüyorum bu denklemi. Denklemi kurduğu e, elementler diyeyim hani nedir? Hani yaş, cinsiyet, boy tamam fiziksel <gülüyor> ya da <gülüyor> insana ait şeyler. Fakat çevre faktöründe bunun içine ne ekliyor? Hani e, Bill Gates, Bill Gates olmayacaktı. İşte Amerika'da bir yıl önce ya da bir yıl sonra şu şu olaylardan sebep şu şu okullarda, şu şu kitaplar şu şu şekilde bulunamayacaktı. Ve bu hmm. yüzden bu bilgiye erişemeyecekti de bu olamayacaktı. Hani denklemek de Mesela hani şimdi coğrafi faktörde şöyle bir şey var. Mesela Türkiye ölçeğinde düşünelim. Her şey İstanbul ya. Yani İstanbul dışındaki birinin Türkiye'nin genel e, atmosferinin ne kadarından faydalanabildiği konusunda ciddi şüphem var. Mesela işte atıyorum konserler burada, tiyatrolar burada, konferanslar burada, okullar burada, sanayi burada, endüstri burada değil mi? Çok büyük yani... bir haksızlık, eşitsizlik bu ve insanlar nerede doğacağını, hangi aileye doğacağını seçemiyorlar. Bu denklemi kırabilecek bir şeyler olmalı. Mesela bu kitap mıdır, internet midir, böyle sosyalleşme midir, bilgi paylaşımı mıdır bilmiyorum. Bulmak lazım. Ben şöyle söyleyeyim size. 8 yıldır İstanbul'da yaşıyordum. Son 5 aydır kendi memleketimde yaşıyorum. Mutlu hmm. değilim. Evet isteyerek gelmedim ama bu şekilde oldu. Bir şekilde buradayım. Hmm. Ee, şöyle bir denklem benim hayatımda yaşadığımdan söyleyeyim yani. Evet İstanbul. Evet her şeyinden çok faydalandık hmm. ee, ama e, nasıl anlatsam şehir insana öğretiyor. Yani bu anlamda İstanbul zaten bir insan konsere gitmeden de, sinemaya gitmeden de, tiyatroya gitmeden de ki ben bir süre İstanbul'da öğretmenlik yaptım bir buçuk yıl kadar. Benim vapura bir kere binmiş çocuklarım vardı. Vapura bir kere binmek demek karşıya bir kere geçmek demek. Şöyle senin çocukların çok şanslıymış. İstanbul'da hiç denizi görmemiş 5,5 evet. milyon insan yaşıyor. Bak. Evet. Yani onlar ama Sarıyer çocuğuydu. Yani onların denizi görmemek gibi bir Hı -hı. yok. Ama yani mesela hani çocuğa diyorum ki sömestre ödevinizi veriyorum. Bir kitap okuyacaksınız, bir tiyatro oyunu izleyeceksiniz. İşte bir sinema filmini, biletini siz alıp gideceksiniz. Hani bir sorumluluk olması açısından. Diyor ki hocam ben bunları yapamam. Diyorum ki neden? Ben hayatımda bir kere vapura binmişim... ...beni kimse sinemaya gönderme. ...doğru... Böyle ...işte gibi. hayat... ...hayat böyle... E, <gülüyor> ...acımasız... ...eşitsiz ama şunu söyleyeyim... ...hani... ...ben hiç kimsenin bir başka... ...kişiye örnek teşkil edebileceğine... ...inanmıyorum çünkü demin de dediğim gibi... ...hayat böyle... ...milyonlarca olayın bir araya... ...gelmesinden ortaya çıkıyor... Yani hiç bir şeye bağlayamıyorsun ama ben e, çok mütevazı şartlarda büyümüş bir memur ailesinin çocuğuyum e, ve hiç kimsenin bir baltaya sap olup bir şey olabileceğiniz re kadar ümit vermeyen bir çocuğum. <gülüyor> ama kendi çabalarımla, yani gerçekten kendi çabalarımla ve birçok şeye de baş kaldırarak bana gösterilen garanti yolları terk ederek kendi kafamın dikine giderek. En azından kendi hayal ettiğim türde bir yaşamı sağlayabildim. Demek ki en azından böyle umutlarda var. Bu umutlarda olmasa herhalde insanlar çıldırırdı ya dünyada değil mi? Yani mesela ben az önceki konuya tekrar dönmüş olmak istemem ama hani sizin şey söylediğinize de cevap vereceğim. Hani şöyle bir durum var. Bakıyorum küçük şehirleri de geziyorum etraftaki. İşte Gaziantep, Hatay, Adana, hı hı. Işte Urfa bu şehirleri de dolaşıyorum. İnsanlar yaşıyorlar, mutlular. Kesinlikle, ve, tabii, tabii. Yani e, beklentileri o kadar, yani dünyaları o kadar dar ki ve o kadar mutlular ki, ben inanamıyorum. Benim aklım almıyor yani. Yani insanların mesela sizin söylediğiniz gibi bir şeye, bir hayata dönmesi, yüzünü dönmesi. ...başka bir şeylerden sebep oluyor. Mesela önceden buna hep televizyon derlerdi. İşte televizyon her şeyi gösteriyor. Her eve girdi artık. Hı hı. Artık her evde, köy evlerinde bile... çalak antenlerle her kanala ulaşılabiliyor. Bugün internet birçok evde, birçok kişi kullanıyor. Ve birçok insan... Mesela ben şu an sizinle sohbet ediyorum. Ama hı hı. biz sizinle İstanbul'da hiç karşılaşmadık. Ben de orada yaşadım, siz de orada yaşıyorsunuz. Hani ki yani İstanbul'da olsun, karşılaşmamız yani. daha da düşük bir ihtimal haline gelecek evet. büyük ihtimal evet, yani <gülüyor> hani insanlar bunu ancak ve ancak şu şartlarda sevdikleri insanları bir şekilde ellerindeki akıllı telefonlarla vesaire vesaire bir şekilde takip edip ulaşmaya çalışıp bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar ki o yüzden zaten hani televizyonda gördükleri örnek insanla işte Twitter'da Facebook'ta Instagram'da gördükleri insanı bağdaştıramamaları. Çünkü idolleri o yani. Hı hı. O da ayrı bir cendere biliyor musun? Belki ondan <gülüyor> da bir gün bahsederiz. İlkay, seninle tanıştığım için çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Geceme çok önemli bilgiler kattın. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Özel, iyi. Yani <gülüyor> ilgi gösterdiğin için. Bir de bilgi, emekli aktivist okula karşı olan bir eğitimci <gülüyor> olarak kendini tanıtan Hatice Adalar Twitter'dan demiş ki benim mesleğim öğretmenlik ve mevcut sisteme karşı olduğum için yapmıyorum. Benim dışımda başkası da varmış, meğer demiş. Bu da bir katkı olarak aklımızda bulunsun. Çok teşekkür ediyorum İlkay. Teşekkür Tekrar görüşmek üzere. Dinlemeye devam edersin. Var mı? İyi geceler. İyi geceler. Evet efendim. İlkay ile beraberdik. Bir şeyler dinleyelim. Bir Skype bağlantısı daha yapalım. Ulan böyle daha güzel oluyormuş ya. Böyle konuşmaktansa bak yeni insanlar tanıyoruz, yeni muhabbetler. Süper ya, süper. Biraz Ajda Pekkan dinleyelim. Sonra bir bağlantı daha yapalım. Düşünme hiç neden niye yorulma. Yaşanmayacak seninle bir kez daha Gittikçe kayboluyor Pekan. Skype'dan bağlantı yapabilmek için birkaç kişiye request yolladım ama e, galiba birine bağlanabilecek durumdayız ha. Deneyelim bakalım. Çalıyor. Alo. Al. Geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor. Süper. İsmini söyleyebilir miyim yayınlayıcı? Ah, tabi tabi. Gökhan Utku Öz Saraçoğlu yayınımızda efendim. Hoş geldin. Hangi ismini kullanıyorsun? Gökhan tercih ediyorum. Öyle mi? Ya bizde çok enteresan bir durum bu. Şimdi benim de Mehmet Göbek adım. Göbek adı dediğimiz şey bizde aslında ön isim Göbek adımız ikinci adımız olması gerekiyor. Ve bizde genelde ön isim kullanılmıyor. ikinci isim kullanılıyor. Ama bizim dışımızdaki kültürlerde hep ilk isim kullanılıyor. Dolayısıyla böyle iki isme sahip kişiye ne ne Hangisini tercih edeceğimi bilmiyorum. Gökhan hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz? Olduk. Aa işte taze girdik. Avukat Nasıl geçti otuz sene? Aa, Memnun musun? Biraz daha doldurabilirmişim. Tabii hani bunu her insan her yaşını atladıkça o günün kafasıyla şimdi? söylüyor. Ne ne kaldı ukta içinde? Ne ukta kaldı? Aslında herhalde şey ya hani biraz daha insan çantasını alıp hani rahat işi yokken, ailesi yokken falan filan, aile dediğim tabi eş falan durumu. Hı hı. Hani daha gezebilir, daha bir hani o zamanlar beş kuruşsuz öyle istasyonlarda yatıp gezmek. İnterrail dolaşmak. miydi neydi o? Ha evet mesela onu ha. yaptım e, ama onu nasıl diyeyim mesela bisiklete atlayıp günümüzdeki mi insanlar... Hı hı. Afrika'yı da dolaşabilenler var. Evet. Gerçekten. Peki niye yapmadı? Ah, e, her şeyin başı tabii ki bir şey güvenlik hissi, bir konfor, hmm. nasıl diyeyim? Konfor zona. İngilizce kullanmak da çok kötü bir şey ama konfor alanını çok terk etmekle ilgili bir şey herhalde. Bir de hani, Bak, hep bir parantez için lafını unutma. Şimdi comfort zone İngilizce biterim konfor alanı da Türkçe bir terim değil. Yani ne anlatmak istiyorum? Konfor alanı Anglo-Sakson bir e, tanım. Yani aslında bizim kültürümüzde olan bir şey de değil anlıyor musun? Dil ilginç yani lisan. Neyse devam edelim. Bir de şey diyoruz ya hani tamam okuyalım. Okuyalım aman bir ara verilmesin. Sonra yüksek lisansımızı yapalım. ileride lazım olur. Tabi tabi. Askere gidelim. <gülüyor> e, bütün bunları yaptığın sırada ne var tabii ki elin ekmek tutmalı Hani artık annenin babanın yanında yaşamak ayıp bu noktada bu yaşa gelmişsin falan deniyor <gülüyor> sonra da zaten sonrası yokuş aşağı <gülüyor> ama bir şey söyleyeyim Türkiye ortalamasında bile düşünecek olsak önünde 40 sene var ve şöyle düşün bu önündeki 40 sene ayağına yük olan şeyler zannettiğinin aksine azalacak çünkü e, belli bir konuda yani normal şartlarda belli bir konuda uzmanlaşmış olacaksın iyi kötü elim üç beş kuruş para tutuyor olacak bir hayat görüşün ve beklentilerin oturmuş olacak e, birçok şeye doymuş olacaksın yaşamış olacaksın bundan sonraki 40 seneyi bence daha keyifli geçireceksin gibime geliyor sağlık problemleri olmaz Allah korusun tabii ki hepimizin şeyi o temelisi o tabi tabi Ailenle beraber mi yaşıyorsun? A, yok hayır. E, i̇yi o zaman bence işin büyük kısmını halletmişsin. Peki hayatından memnun musun? Aslında memnunum. Hani herkes memnun değilim der de Hı -hı. Hani niye diye sorarsan hani evet sağlık yerinde aile Hı -hı. tamam var. Hani iş kör topal da olsa e, maliyetleri çıkartıyoruz faturaları ödüyoruz o zaman iyidir. Hı -hı. Hani şöyle söyleyeyim mutsuz olmaya aslında hakkım olmadığını düşünüyorum bazen. Hı hı. Ya enteresan bir şeyi aklıma getirdin. Şimdi bir yandan e, internette bulmaya çalışıyordum. Bilgi Üniversitesi'nin e, katkılarıyla düzenlenen bir araştırma var. Türkiye'yi anlama kılavuzunda. Yanlış hatırlamıyorsam oradaydı. Türkiye insanların en mutlu olduğu ülkelerden bir tanesi yani öyle çok da mutsuz bir toplum değiniz esasında. bana hep düşündürücü gelmiştir. Yani ekonomik dağılım, işte sosyal statüler falan filan baktığında çok daha yüksek olmasını beklediğin mutsuzluk oranı bizde aksine daha düşük. Belki sosyal birbirine insanların sosyal desteğinden, aile mefhumundan vesaire de olabilir. Tam bilemiyorum. Blogumda bir tane araştırma yapmıştım daha doğrusu yani blogumda yayınlamıştım basit bir araştırma işte tek kelimeyle hayat diye hatta başlıyor öyleydi şuradan açayım tek kelimeyle memleket okul iş ve hayat tek kelimeyle Türkiye'yi tanımlayın dedim bir numarada kaos çıktı biliyor musun ilginç 200 tane farklı kelime öbeği. Türkiye'yi insanlar kaosla özdeşleştirmiş. Şöyle bakıyorum ikinci sırada süper pardon ikinci sırada vatan var. Üçüncü sırada karmaşık dördüncü sırada süper sonra karışık geliyor. Kafalarımız da karışık yani. Onu bence şöyle çok karıştırmamak lazım. Biz de tam belki mutlu olabiliriz ama biz milletçe huzurlu değiliz. Hmm. Yani sürekli kafamızda bir şey var. Yarınımız var. Bir sonraki fatura var. Kimin, kim, kimisinde zaten hani sosyal kültürel problemleri var. Hani bir Avrupa'da ya da Avustralya'da insanlar hani belki onlara göre daha mutlu olabiliriz. Araştırmaya bir şey diyemem ama Hı -hı. o insanların hayatlarında o yavaşlıklarında bir huzur var. Çünkü hayatlarının belli güvenceleri var. Bizde Hı -hı. o yok. O kaos bence oradan kaynaklanıyor. Doğru haklı olabilirsin. Peki şimdi önündeki senelere dair en büyük planın ne? Şimdi tabii hani o standart bir paket var. Evleneceğiz, çoluk çocuğa karışacağız falan filan. Onu bir kenara bırakıyoruz. Herhalde şey olurdu. Bir Hindistan'dan girip kaybolup bir yerden çıkmak istiyorum. O tip şeylere çok özeniyorum. Yani ne var bunun altında? Bunun altında şu var. Hani hepimiz bilgisayar oynuyoruz, kitap oynuyoruz, kitap okuyoruz, pardon, televizyon izliyoruz. Niye orada bir macera var? Yani bir hayatının bir macerası var. Bizim çok hayatlarımız öyle macera içerisinde geçmiyor. İş, ev, benim için adliye falan. Hani orada hmm. bazen kavga oluyor, kaçıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hani insan hayatında bunu istiyor gerçekten. Hani kimisi kendini gerçekleştirmek der. Hani kimisi heyecan arayışlar işte ama hani ben herkesin hayatta bir macera istediğini düşünüyorum. Benimki evet. de bu. Bir de e, hep şey var yani Nazım Hikmet'in bir meşhur şiiri var yani en güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk henüz doğmadı falan. Mevcuda dair değil de hep öteki ait hayallerimiz var. E tabii umut her şey. İçinde bulunduğumuz şartlardan tatmin olamama hep başka bir beklenti içinde olma gibi bir dürtümüz var. Bu insanın fıtratında doğasında olan bir şey hiç de yadırgamıyorum. Mesela işte internette bile sürekli bir şeylere tıklıyoruz daha güzel bir şey bulalım daha enteresan bir şey bulalım falan daha başka bir şeyler yapalım. Ne bileyim televizyonda sürekli kanal değiştiriyoruz daha farklı daha başka daha izlenebilir bir şey çıkar umuduyla hani o yarış hiç bitmeyecek ya. Ee, Schopenhauer'in sevdiğim bir sözü var diyor ki bir şeye erişmek onun anlamsızlığının e, anlamsızlığının farkına varmaktır diyor yani günün sonunda her şey ona erişinceye kadar eriştiğin andan itibaren bütün anlamını önemini yitiriyor hevesi kaçıyor insan. hayat böyle devam edecek işte ya o unutmuş Gökhan çok teşekkür ediyorum biz Benim son bir sorun var lütfen Bunu 4-5 senedir aklımda ne zaman -5 Sizde 5 kalsam senedir. soracağım Haydi bakalım olduk. ben de merak ettim Sizin televideyonda Ta meşhur bir beşin 500. bölüm Hazırlanacaktı ya. O, ha. ne oldu? Ya sene o ne oldu? Ya o ne işte. oldu biliyor musun? Şimdi 500 bir şeyi 500 defa Yapmak Türkiye gibi bir ortamda Mühim bir şey takdir edersin ki bizde çok önemsiydik ulan şaka maka 500 tane program yaptık 500. de enteresan bir şey yapalım dedik kafamızda o kadar büyüttük ki bu 500. bölümü bir nirvana'ya dönüştü hatta o 500. bölümü atladık 501-502 diye devam ettik yanlış hatırlamıyorsam biz 700 bölüm mü ne yaptık bir sürü senaryolar aklımıza geldi şunu yapalım bunu yapalım diye o kadar üstüne anlam yükleyince Beceremedik. Altından kalkamadık. Ama geçenlerde Timur'la sohbet ediyorduk. Gel şu 500. bölümü çekelim en azından öyle tarihte bir boşluk kalmasın diye. Bakarsın. Tabii, bekleyen var hala. <gülüyor> Vallahi çok ilginç ya. Bunu hatırlıyor olmam bile benim için çok e, ilginç. E, bakarsın yaparız yani ya. Umarım. Tamam. Teşekkürler o zaman. Ben görüşmek dikkatliğiyle tekrardan. tekrardan. Hoşça Hoşçakalın. Selamlar. Evet efendim Gökhan'la beraberdik. Bir şarkı daha dinleyelim. Sonra bir Skype bağlantısı daha yapalım. Güzel gidiyor. Güzel. Benim keyfim yerinde. Umarım sizin de öyledir. Hadi bakalım. <gülüyor> şarkıya dalmışım öyle. Hadi bir Skype balansı daha yapalım. Arıyorum. Arıyorum. Alo sesin geliyor mu? Geliyor geliyor. İsmini söyleyebiliyor muyuz yayında? Alo? Alo? Oo, toplu bir yayın var. Yok yok hayır sadece seninle. Ee, ismini söyleyebiliyor muyum yayında? Evet şu anda sesiniz geliyor Serdar Bey. Tamam ismini söyleyebilir miyim yayında? E, Cenk 2. tamam ya yani ben söyleyebilir miyim diye sormuştum da tamam. Cenk Ekinci efendim bizlerle. Ee, şey chat odasında e, nickini yazanlardan. Nick nickini. Cenk hoş geldin. Seni tanıyalım mı? E, ben Cenk Ekinci işte lise 3. sınıf öğrencisiyim. Ankara'da yaşıyorum. Nasıl bir duygu? bana ee, sizin gibi internet ekipler amelinin yayına bağlanmak... Evet, açıkçası... Estağfurullah yok yok onu sormadım. Şey e, lise 3 öğrencisi olmak nasıl bir duygu? Ee, şimdi tabii ben meslek sitesi öğrencisiyim. Ee, ben kendi alanında bilgisayarla haşır neşe olduğum için ben alanında mutluyum. İşte, ne, tabii, ne, de... Nedir meslek lisesindeki bu rasyon? Ee, bilişim ha. sistemleri yani. Ne ee, öğreniyorsunuz? Şimdi ilk sene işte tabi C biraz terimsel konuşacağım ama Konuş, işte. C Sharp'la şart. C başlanır. Hı hı. Daha sonra işte 11 da yani bu sene HTML'le devam edeceğiz. İleriki, aha, i̇lk dönemimiz HTML üzerindeydi. İşte Dreamweaver, Adobe Dreamweaver'la başladık. İkinci dönem Visual Studio ile ASP.NET kodlamasına geçeceğiz. Baya bir şey öğretiyorlarmış ya. Yani hiç değilse bir temel manada bilgi birikimine sahip oluyorsunuz. Tabi buradan sonrası ileri taş koyup size bağlı. Taş koyması size bağlı. Evet. Ama paso Microsoft'tan gidiyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani genellikle öyle oluyor. Yani hmm. onun dışında işte hmm. açık taban ya da Linux o tarz şeyler yok. Yani Anladım. geçen sene vardı ancak bu seneki müfredatta maalesef yok. Gerçekten mi? Evet yani geçen senelerden yani benden daha önceki mezunlarla kurduğum kontaklar üzerine e, onlar biz yine birkaç parça Linux gördük, görüyorduk dediler. Ancak bu sene maalesef müfredatımız yok. Neyse şimdi çok teknik konulara girmeyelim. Herkes evet. bizim kadar teknik şeye e, ilgili olmayabilir. Ama ben yani. bence bu açık kaynak dünyasına da bir gözünün ucuyla bak. Çünkü e, yani birçok anlamda faydasını göreceğine eminim diyeyim e, şey sorayım şimdi e, normalde senin bir üniversiteye girme derdin olmadan baya sektörde bir iş bulup yazılımcılık yapabilme e, şansın olması gerekiyor şimdi, öyle mi yani duyduğum o... şeyler çünkü sonuçta üniversitede de bunları ee... göreceksin. Bir yere kadar öyleydi ancak ben yaptığımız birkaç yıldır son piyasa araştırmasına göre yani eğer ciddi bir firmada e, ciddi bir şekilde çalışmak istiyorsanız yani e, evet. bu firma tamam tanınmasa da belki büyük bir işler yapıyordur. E, o firmada hani sizin ayaklarınızın yere sağlam basması için yine bir üniversite şart oluyor. yani Çünkü ben bugün işte bu kariyer.net gibi reklam verdik ama bir şey olur mu? Yok ya ne olacak Heh. söyle. Kariyer.net gibi e, sitelerde yani e, iş ilanlarına baktığınız zaman hı hı. hiç değilse sizden en az 2 yıllık meslekçilere şey okulduğu isteniyor. Yani, Doğru bu, söylüyorsun. Ve bunun hiçbir manası yok biliyorsun değil mi? Yani çünkü bugün mesela e, lafınızı kestim ama. Yok hayır buyur. E, tamam ben meslek sistem mezun oldum işte. Ben üniversite ihtiyacım yok. Nasıl sözüne koyar geliştiririm. Hı -hı. Bir firmaya da bilgim var diye girelim Sen Girebilirsiniz ama yarın öbür gün sizden daha yetenekli bir adamı aldıklarında ya da e, sizden eğitim manasında Hı -hı. daha üstün olarak bir adamı aldıklarına esnada sen, belki ona daha fazla maaş verecekler. Sen daha çok çalıştık daha az maaş alırsın. Bu sefer sana, sen doğru itiraz etmeye kalktığında e, sana diyecekler ki ama sen bu, bu şekilde geldin. Yani seni her an kapının önüne koyabilirler. Yani seni ellerinde... Bir şey söyleyeyim mi Cenk? Şimdi sen e, piyasadan şimdilik uzaksın. Türkiye'de en zor bulunan kişi yazılım geliştirici biliyor musun? Yazılımcı. Bütün arkadaşlarım biz de dahil olmak üzere harıl harıl yazılımcı arıyoruz. Piyasada doğru dürüst adam yok. Bak Bir, bir de küçük şey yapayım kişisel anımı paylaşayım seninle ee, benim sattığım şirketlerimden biri vardı MYK medya belki bilirsin şimdi biz o MYK medyada bak kaybolduk.biz diye bir site yaptık bir mekan naviga, e, lokasyon tabanlı bir kullanıcı odaklı siteydi daha Foursquare bu, aynen daha Foursquare yoktu Brightkite diye bir şimdi olmayan bir site vardı e, hizmet vardı e, alkışlarla yaşıyorum, Komu ayağa kaldırdık televideon.com diye bir site yaptık Yahoo.com diye bir site yaptık bilmem yaptık yaptık bir sürü şeyi hayata geçirdik e, benim yazılımcım e, açık öğretim e, fakültesi kamu yönetimi de okuyordu e, tasarımcım e, turizm mezunuydu e, bütün bu sistemi koordine eden e, projecim kognitif science okumuştu falan yani bu üniversite o kadar acayip bir şey yani ben mülakatta hiçbirine üniversite mezunu musun neyden mezunsun falan filan diye bir mevzu da sormadım ama tabi ki bunun bir istisna olduğunu biliyorum ama bir yazılımcı olarak şunu hiç unutma iyi bir yazılımcının yani iyi bir yazılımcının önü çok uzun süre açık ve e, iyiysen çok az kişi senin eğitimini sorgular bak bunu da aklın bir kenarında bulundur ama tabii ki üniversiteye gidebiliyorsan git ama şunu söylemek için aslında bu girişi yaptım. Yani meslek lisesi adı üstünde sana bir meslek kazandırmak için gittiğim evet. bir yer ve saydığın şeyler senin piyasada herhangi bir şirkette böyle dört başı mamur yazılımcılık yapman için yeterli bir taban oluşturuyor. Tabi gerisi senin kişisel yeteneğin. Yani. Peki bir de son veda etmeden Cenk Doğru. Sana da sorayım. Mutlu musun hayatından? Ee, ben mutluyum açıkçası. Yani. Ne güzel. Ben şimdi e, ortalama 5,5 buçuk senedir Ankara'dayım. Ben mesela e, Karstan buraya geldim. 12 sene orada yani doğma bünyem Karşıyam aslında. On sene kadar orada yaşadım. Hı hı. E, ve elimde bu kadar imkan yoktu yani ki olacağını da sanmıyorum. Yani böyle bir e, yani ulusal yayında program sunan bir e, kişinin işte yaptığı radyoya yine çıkıp Yok orada ya, son... yapma gözünü seveyim. Muhabbet ediyoruz. Hiç öyle Heh. düşünme. Yani e, onu geçtim. Üstüne mesela ben bu kadar sosyalleşmezdim. Onu düşünüyorum. Yani son iki hafta da e, yani elimden gelecek programa da kayda değer e, tweetler atıp programda akışa destek sağlamaya çalışıyorum. Yani çünkü bu benim içimden gelen bir şey. Hı hı. Onun mesela son haftada e, şu son dakika videoda sonu ben atmıştım. haklı yani, Soğan Hazırla. O videoyu ben atmıştım. Hı hı. Yani e, sonra bunun gibi yani Ankara'da İğne Festivali oldu. Birkaç karikatüristle tanıştım. Tabii kan Seyircim astı bizi ama <gülüyor> son dakikada Sarkan... nereden çarşambaya girdik değil mi? Perşembe evet. akşamı beraberim kulağını çekeyimdir. Yani bize asmıştı. Tamam. Tamam. İfadesini alacağım, cezasını keseceğim. Hiç merak etme. <gülüyor> Eksik olmayın. Sağ ol Cenk. Bizle beraber olduğun için. Evet. Uzattığım için özür dilerim ama. Yok hayır, asla öyle bir şey. Dediğim gibi ben ben hayatımdan memnunum yani. Bu kadar, kadar sosyal olacağımı düşünmezsin yani. Ne kadar güzel. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa da haberdar et. Dilimden gelen bir şey olursa kimseden esirgemiyorum. Tamam. Anladım. Çok teşekkürler görüşürüz Sağol Cenk Ekinci efendim bizlerle beraberdi Bu güzel yayınımız Bağlantılar Acayip şarkılar acayip Devam edecek Devam ediyor gece devam ediyor Güzel gidiyor bugün güzel oldu Bu dünya iki şeyden yıkılacak Bir binadan Bir de cinadan Allah sonumuzu hayretsin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 dinlçenebilir misin? Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin? İsmail Kösey'i aradım. Geliyor mu sesim oralara? duyuyorum sesinizi. Evet, hoş geldin İsmail. Ya Şükür. ben ismini söylemedim ama Sakıncası yoktu değil mi? Doğru, Normalde sakıncası soruyorum. Yok. Tamam hoş Sakıncası geldin. yok. Seni tanıyalım mı İsmail? Tabii. E, İstanbul'da yaşıyorum. E, aslında tanımadan önce bir şey belirttim. Çok iyi denk geldi az önceki arkadaştan sonra beni aramanız. E, ben de meslek lisesi mezunuyum. Aynı zamanda ben de bilişim sistemleri okudum. Bitirdim. E, şu anda çalışıyorum. E, tam yazılımcı olmasam da yazılımcı gibi yazılım hekimle çalışıyorum böyle arayüz kodlamaya uğraşıyorum yani bahsettiği şeylerin çoğunluğu aslında haklı yani iş çok rahat durmabiliyor bir şekilde ama e, iyi firmalarda veya iyi, i̇yi firma genelde. yani kurumsal firma mesela bir, bir isim var. mesela çalışmak isteyeceğim bir kurum ya bankalar e, hı hı. olabilir mesela banka yazılımcı için iyi midir yani benim gördüğüm duyduğum genelde e, maddi açıdan iyi belki çalışma şartları ne kadar iyi çok detaylı bilmiyorum ama maddi açıdan genelde iyi olarak biliyorum hı hı. Ee, dinliyorum kendimden bahsedeyim yani 2 yıldır çalışıyorum aynı zamanda da bilgisayar mühendisliği okuyorum uzaktan eğitim Ahmet Yusuf Üniversitesi ee, böyle bir hayatım var hayatımdan da memnunum sormadan söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> Peki bir ee, şey söyleyeceğim. İnternet, internetten ne bekliyorsun? Ya, i̇nternetten ne bekliyorum? Yani mesela bilgisayarın başına kurulduğunda ne beklentisiyle oturuyorsun? Yani çok güzel bir yerden sordunuz aslında. Ee, hayat. Sınım yani günümün çoğu bilgisayar karşısında aslında. Hı hı. Yani şöyle tamam bir de sanal bir hayatım var yani neredeyse. Çok ee, ben mu? benim diğerlerinden daha çok şöyle bahsedeyim. Ben e, normalde eskişehirde yaşıyordum. Ben de eskişehirdüm bu aralar. E, i̇ki senedir İstanbul'a yerleştim. Sosyal çevrem falan her şeyi bıraktım. Okula ve işe aynı anda başladım üniversite hayatıma, üniversite ve işe. Üniversitem ee, sos şey internet üzerinden yani internet üzerinden e, hmm. işim sürekli bilgisayar karşısında sabahtan akşama kadar e, günüm de saat e, bilgisayar karşısında geçiyorum. Peki bu ee, sende bir pişmanlık mı yaratıyor yoksa mutlu mu oluyorsun? Sosyal açıdan bazen bunu aldığım zamanlar oluyor. Açıkçası. Yani mesela bilgisayarı kapattığında şey hissi oluyor mu hiç? Ulan saatlerce şunun başında oturdum keşke şunu yapsaydım dediğin oluyor mu? Çok fazla kitap okuyamıyorum. Hı. İstiyor bunlar... musun peki mesela kitap okuma? İstiyorum. E... Ne ne evet. bekliyorsun mesela bir kitaptan beklentin ne olurdu? Yani kitaptan yerde şöyle şey bekliyorum. E, hayal gücümü daha canlandırıcı mesela şöyle bir an oluyor kitapta bir anı oluyor mesela bir ortam bir aksiyon sahnesi diyelim. Hı hı. O an 260 derece her şekilde hayal edebilmeyi bekliyorum genelde. <gülüyor> Veya genel bir şey. Ama mesela bilgisayarda bakıyorum iki boyutlu. Baktığım açıdan görüyorum sadece. Hı hı. İlginç bir ayrıntı. Evet. O yüzden Ki... kitap okumak ayrı bir keyif veriyor. Güzel kitapları böyle aldığım zaman bırakamıyorum ama genelde de okuyamıyorum. Öyle bir hı hı. pişmanlığım var. Başka? Başka, yani şey açısından soruyorum yanlış anlama. Ee, işini e, her şeyini internette bağlı araçlarla yapan kişilerin içinde ne eksiklik kalıyor? Bunun arayışındayım anlıyor musun? Anlıyorum. Yani en büyük eksikliğim böyle sevdiğim e, insanlarla çok çok e, yani fiziksel olarak yan yana olamıyor. Süper bir konu. Bak bugün aynı şeyi düşündüm. Şimdi ben bugün üniversiteden çıktım. Bir sürü öğrenciyle sohbet ettik falan filan. Eve dönüyordum. Eve dönerken dedim ki ya şimdi eve dönmeden önce böyle bir şeyler yapayım falan. Bir pro içeyim dedim. Bir çay bahçesinde kuruldum. Sonra bir baktım ki çağıracak hiçbir arkadaşım yok. Çünkü hiçbir arkadaşım şeyde değil dışarıda değil. Hepsi bilgisayar başında. Yani dışarıda arkadaş kalmadı aslında biliyor musun? Bilmiyorum sende durum farklı mı ama Aynısına, hani herkes e, bilgisayar gün. başında. Aynısını geçen gün yaşadım. Yani bayağı yoğun dönemden geçtim. Projeyi gitmek üzereydi. Bir de onun için üretmenlerden geldi. Çok günaldım. E, aldım böyle. Ailemin yanına gittim Eskişehir'e. Eskişehir'de de bazı arkadaşlarım vardı böyle. Aradım veya... Tam çıktım hadi kitap falan alayım. Bilgisayarı da bıraktım. Yani 4 gün boyunca hiç bilgisayar kullanmadım. Ee, kitap aldım yeni. Kitap okuyayım dedim. Kahve falan içtim tek başıma. Aradım kimse gelmiyordu hakikaten yani. Kimse yok yani Ben de öyle tek başıma oturdum. 3-4 çay içtim, kalktım eve geldim. Ve mesela eve geldim. Bak işte <gülüyor> Eskişehir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan bir sürü insanla beraberim. Çok enteresan bir şey değil mi? Dışarıda çok yalnızız bilgisayar başında çok kalabalıyız ama bir görüşte diyor ki aslında hayattan kopuyoruz. Yani hayat nerede? Koptuğumuz hayat ne? Birleştiğimiz hayat ne? Çok ilginç ya. Bunlar bunları aslında çok uzun derin konuşmak lazım belki de. Peki evet. senin hayatta beklentin ne? Yani hayatda yani ne olursa ulan ben süper bir hayat yaşadım iki yaşamışım diyeceksin. Yani iki yıl öncesinde yani ben şöyle düşünüyordum. Hadi abi üniversiteye girebilecek miyim? Hı -hı. Bir meslek sahibi olabilecek miyim ya? Yani bir sap olabilecek miyim? <gülüyor> <gülüyor> Düşünceler vardı yani. Ama sonra anlamadığım şekilde yani iki ay daha iki ay içerisinde. Böyle iş başlıyor, stadyum taşıyor derken iş sahibi oldum, işe başladım. Sonra üniversite başladım şekilde. Hı -hı. Yani hiç düşünmediğim hayal edemeyeceğim bir noktaya geldim. Yani şu an daha ötesinde ne olabilir? Ee, standart şeylerin dışında çok bilmiyorum ama yani ne, bir maddela ben de bu arıyorum. Ama çok, çok güzel bir an biliyor musun? Ben hayatta öğrendiklerimi alt alta sıraladığımda İlk sırada şey var plan yapma olmuyor çünkü her plan mutsuzluğu tetikliyor her plan bir hayal kırıklığına gebe ulaşsan bile demin de bahsettiğimiz gibi ulaştığın anda anlamsızlaşıyor bütün hedefler biraz böyle hayata akışını bırakmakta fayda var ya çünkü çok az şeyi kontrol edebiliyoruz inan çok şeyi kontrol ettiğimizi düşünüyoruz ama hayat binbir türlü tesadüflere bağlı ya mesela bak ne bileyim en basitinden 2011 yılında Ağustos ayıydı sanıyorum bir gün evden çıktım süper planlar yapmışım duşumu aldım süslendim püslendim dışarı çıktım 5 dakika sonra motosikletimden düşmüştüm çamurun içinde asfaltta yatıyordum omzumu kırdım 3 ay 5 kuruş para kazanamadan, evden bile dışarı çıkamadan yattım. Kolumda hala 14 tane vida var. Yani 5 dakika sonra bile ne olacağını bilmediğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Aynen. Onun için birazcık akışını bırakıp mevcut anın keyfini çıkarmakta fayda var ya. Yani. Yani. İki yıl önce arayan avukat ya arkadaş aradı, ben Mesela onun dediğini kafamda biliyorum. Yani ben de bir macera bekliyordum aslında. Hı -hı. Ufak veya büyük nasıl olur bilmiyorum. Ama öyle beklentim var. Peki hala İsmail. Umarım hayat sana hep güzel taraflarını gösterir. Yani Herkes hayal kırıklıkları, etmiştiriz. hayal kırıklıkları, işte başarısızlıklar insana çok daha fazla şey öğretiyor ama bazen o an içinde tahammül etmesi zor geliyor. Umarım sana dikensiz bir gül bahçesi vaat etmiştir hayat. Çok teşekkür ediyorum ben bağlandığın de, için. Çok, çok memnun muyum. oldum sağol teşekkürler evet efendim İsmail Köse ile bir bağlantı kurduk Twitter'dan chat odasından falan filan şey yapıyorlar soruyorlar biz nasıl yayına bağlanacağız Skype'la yapıyorum bu bağlantıları internetten ücretsiz yükleyip bir kullanıcı adı alabilirsiniz kullanıcı adınızı bana ulaştırırsanız sizi yayına alırım bu kadar basit bir mekaniğimiz var kafama göre kim ismini yolladıysa onu yayına bağlıyorum böyle çoğaldıkça sıraya alıyorum böyle yani konumuz yok bir amacımız yok muhabbet ediyoruz güzel müzikler dinliyoruz bir tane daha güzel müzik dinleyelim şöyle kafamızı birazcık böyle dinlendirelim sonra bir bağlantı daha yaparız ya güzel Kanadalı bir kadından çok güzel bir türkü dinleyeceğiz. Çalan da Babazula. Buyurun. Sabah şakırım gülüm Gülüm nina nina nai. Ben bir martı olsam uçsam denizlere Rüzgarla açsam giderim sehere Her kanadımı çırpışta Gülüm nina nana Türküler güzel ya Bir radyo programında türkü gecesi yapacağız demiştik de Yapamadık Yaparız ama Ömür olursa Bir Skype bağlantısı daha deniyorum bakalım Becerebilirsek sohbet Yoksa müziğe devam ama bu skype iyi oldu ya sohbet muhabbet bu arada kullanıcı adımızı nasıl yollayacağız diyorlar twitter'dan chat odasından mesaj atın oradan bağlantıyı yaparız efendim çalıyor diyor skype çalıyor ama henüz kendimizi duyuramadık herhalde biraz daha bir bekleyelim sabırla bağlantı yapabilirsek evet Sonra bir daha deniriz. O zaman biz kafalarımızı şey yapalım. Biraz daha akortlayalım. Kendi havalarımıza doğru şöyle bir dönelim. Şöyle birkaç en silah atışından sonra. Neyse. Hadi başlıyoruz. Hazır mıyız beyler? Buyurun. Ooo oh yeee. Yeah. Ben bir buçuk milyar. Ben bir buçuk milyar. Ben bir İş, en, en, en, iş, iş milyar yedi yüz eli milyon, en milyar, devri milyon. Değil, bu parayı sen bu para için ne yaptın? Erde açtın, çocuklar açtı. Sen para vermiyorsun. Tut et, mutlak tut bitiyor. Sen bana ne diyorsun biliyorsun? Senin dinliyim. Eve eve gittiğim zaman peşin kapanıyor. Allah senin ona diyor. bana verdi. Kösür ediyor. Küfür ediyor. Küfür ediyor. Küfür ediyor. Küfür ediyor. Küfür ediyor. Be. Ben 1 milyar. Ben 1 milyon. That's bana verdi dedi, arbonun senin içindey lan. Ben milyar. Ben 1 milyon Senince milyar. Ben 1 milyon Allah senin <familiar> ben habersiz. Yalan, yalan söyleme. Yalan söyleme. Sen kendinizi Eğer benim 1 milyar paranı duyarsan. Evini evini Bunlardan Annem diye çocuğa bakma Susa ölse Bana, bana mı sakladın Oğlum ya? bir susar mısın Sen bana bakma İnşallah Biz evvel İmdara tartıştım Sen falan görev bırak Drak Drak Drak Drak Sen falan görev Sen falan görev bırak Sen falan Drak O hikaye Ailemden etti Annemden etti Sirelemdik Sen et bana bakma Sirelim lan Ben kaburma Ben kaburma Ben kaburma Için da. Bak anne bana yorma, ba bana yorma 30 ama 29 yaşında var. 30 yok onun doğrusu. biliyorum ama 29 yaşındayız. Çünkü kimisinde 30 yaşında Ya, onu bilmiyorum de. 29 yaşındayım konuşmasa sakin ol misiniz konuşmasa sakin ol, misiniz ben bir milyon ben bir bir ben bir milyon oğlum bir susar mısınız ya susar mısınız ha onlar susarken biz konuşalım ya hadi bir Skype bağlantısı daha deniyorum bakalım şimdi hmm. Evet, bağlantı gerçekleşti. Geliyor mu sesim? Evet, geliyor. İsmini söylememde sakınca var mı? Yok, herhangi bir sakınca yok. Serkan Hangül, bizlerle efendim. Hoş geldin Serkan, tanıtır mısın kendini? Hoş bulduk abi. Ben İstanbul Üniversitesi'nde lojistik okuyorum, 4. sınıf öğrencisiyim. Baya öğrenci dinliyormuş ya, vay be öğrenci radyosu gibi oldu. Ee? Geceler öğrencilerin Vallahi zaten. Vallahi öyle ya. Bizim. Memur adamın ne işi var diyorsun gece değil mi? Yani. Doğru. Nasıl gidiyor? Ekstra, ekstra olarak ne yapıyorum? Girişimci Gençler Derneği diye bir gençlik derneğinde Vay, genel sekreterim. Oo, hem de genel sekreter Harika. Evet. Yeni tarifi aldım. Terfi. <gülüyor> evet. Sesi kısayım ben. Yo yo iyi. iyi. Tamam. Şimdi Serkan sana bir şey sormak istiyorum. Söyleyeceğim bir şey var mıydı? Yok yok. Tamam. Dinliyorum. Girişimcilik meselesi son dönemin en dejenere edilmiş kavramlarından biri gibi geliyor. Sen bu konuda emek veren birisi olarak ne diyeceksin? Ben yanılıyor muyum acaba? Aslında yanılmıyorsun çok haklısın abi. Ben de işin içine girdikten sonra aslında biraz anladım diyebilirim. Bizim dernek biraz böyle sosyal girişimcilik kanadında ticaret hmm. boyutu pek fazla değil. İyice mesela. O türlüsü de çok az. Çok az zaten hani bu konuda çalışmalar yapan birkaç dernekten biri izdir hmm. edip olan. Ne yapıyorsunuz mesela? Birkaç böyle hoşunuza giden örnek verir misin? Ne yapıyoruz? Biz gençliğin sorunlarına çözüm bulmak aslında en büyük amaç. Gençlikte de en büyük gördüğümüz sorun bir özgüven eksikliği var. Yani nasıl anlatayım? Mesela şu an hiçbir gencimizde bir toplum ort toplumun içinde konuşmak gibi bir hı hı. güven sahibi olma şeyi yok. Ama şöyle bize sürekli ya bir susar mısınız denmiş. Ya. Bize kimse konuş dememiş ki haksız mıyım yani ben ben okul hayatım boyunca en çok duyduğum şey sustu ya zaten bizi sistem hani böyle yetiştiriyor böyle olmamız isteniyor bizim bunu aşmamız lazım önce hani bunun farkında olan gençler zaten bize gelenler peki bir hani... şey soracağım şimdi hı hı. hiç bir iş tecrübesi olmamış piyasanın durumundan piyasadaki kurttan çakaldan haberi olmayan işte mali sistemi bilmeyen, muhasebeyi, vergiyi şirket yönetimi, adam yönetimini bilmeyen birinin dakika bir gol bir girişimcini soyunması e, normal midir? Mesela bana çok aşırı bir cesaret gibi geliyor bu ya. Sen ne düşünüyorsun? Ya burada hani hep şey vardır ya bir deli cesareti dediğimiz bir şey Hı -hı. vardır. Çok böyle bize hep şeyleri gösterirler. En iyi örnekleri böyle. İşte nedir? Türkiye'de misal Markafoni'yi Steve Jobs'tır, dünya ünlü. Ama bunların yanında başarısız olan binler var. Hani bahsettiğin örneklere takılan, işte Hı -hı. adam hiçbir şey bilmeden bir delice start ile giriyor. Sonradan hayata alt üst olan da çok kişi var aslında. Değil mi? Ya tabi hani bunları biz hiç görmüyoruz. Bize de çok geliyor. Ama şöyle bunları sizin anlatmanız lazım. Yani evet. Serkan, şimdi girişimciliğin siz bayraktarlığını yapıyorsunuz gelenlere bunları anlatmanız lazım ya bak bu öyle çok kolay bir şey değil bu işin şöylesi var böylesi var her şeyi göze almak lazım hani belki ben mesela hep diyorum ki hangi konuda bir girişimcilik hevesin varsa git orada 2-3 sene çalış o sektörde değil mi git puştluğunu öğren kurtluğunu öğren e, karı nerede zararı nerede nerede yanılıyor bilmem ne çünkü girişimcinin içinde bir sürü risk faktörü var Mali zaten, olarak bir kere devletle muhatap olmaya başlıyorsun ve affı yok yani, devletin. Hukuki problemleri bilmiyor zaten. insanların çoğu şeyi olarak burayı tamamen özgür bir ortam gibi görüyorlar internete ama hı hı. aslında çok büyük hukuki mevzuatlar var. Bağlı oldukları, yerine getirmek zorunda oldukları bazı sorumluluklar var. İnsanlar bunları pek fazla bilmiyor. O yüzden kolay görünüyor yani hı hı. dışarıdan bakılınca. Hı hı. Peki... Ee, karşılaştığın insanların böyle girişimci olma niyetindeki insanların ilgi duyduğu alanlar ne? Ve hayalleri ne? En çok onu merak ediyorum. Vallahi gördüğüm insanların %95'inin hayalinin internet üzerinde bir girişim olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Çoğu da eticarete şey ya, duyuyor böyle ilgi duyuyor. Hani çok böyle orası büyülü bir alem gibi görünüyor. Hani insan içine girmeyince pek anlayamıyor. Çok zor bir alan aslında. Hmm. Çünkü İnternette satış yapmak çok çok zor bir şey. Hani görmediğin, tanımadığın bir insanla muhatapsın ve onunla birebir satış yapma şansın da yok. Hani bir ortam, bir alan var. Sen oraya ürünlerini koyuyorsun ve yaptığın reklamlarla satmaya çalışıyorsun. Bu da çok ciddi maliyetli, çok ciddi enerji Rekabet. harcaması gereken bir iş insanlığın aslında. Ama dışarıdan dediğim gibi çok basit görüntü. Evet, evet. Peki Serkan sen... Kendin için ne gibi bir plan kurdun? Bu kadar girişimde yoğrulmuşken? Ben şu anda e-ticaret konusuna ben de aslında adım attım. Hani <gülüyor> <gülüyor> yapmadım diyemeyeceğim. Ama yaptın en az maliyetli... mı Evet şu an hani bedava bir... Bu drop and shipping sistemleri var abi <gülüyor> biliyor musun? <gülüyor> drop and shipping Ama şöyle sen anlat dair, sen anlat yine de. Dinleyen herkes bilmeyebilir. Şöyle bir sistem bizim ofis masrafımızı işte muhasebedir, lojistiktir, bütün uğraşmamız gereken bütün işlerden bizi kurtaran bir yatırımcının örnek veriyorum 2 trilyonluk bir yatırım yapıp bir depo dolusu ürün aldığı ve bir e-ticaret platformu oluşturup bunu insanlara hazır e-ticaret paketi satarak iş yapmalarını sağlayan bir sistem. Hani sadece insanlar oraya ürünlerini koyuyor, konseptini belirliyor, web site ismini alıyor. ...ve satış yapması olay... ...hani geride kalan tüm operasyonu... Hı hı. Ana ...orada yatırımcı... ...ana sistem hı. yapıyor evet... ...ben de şu anda... ...o sisteme dahilim... ...belli bir konsept belirledim ama... ...çok zor... hala büyüyem yok... ...hani bu işe girecekler cidden... <gülüyor> ...ciddi düşünsün yani çok zor bir iş... Yani ...ne Serkan, yaparsan yap bunları, olmuyor çok bunları kolay... ...bunları size başvuranlara anlat... ...bak bunlar çok kıymetli tecrübeler... ...çünkü... ...herkes... İşte dediğim gibi Mark Zuckerberg'i yok efendim Larry Page'i bilmem ne böyle 5-10 tane ismi diline dolamış birbirine anlatıp anlatıp duruyor kimse Öyle, seni veriyor onu olduğunu, öbürünü şey anlatmıyor. Yok. Yani bu iş ateşten gömlek bunları anlatmakta fayda var. Çok teşekkür evet. ediyorum Serkan bizle beraber Rica olmak için var, var mı bizi... paylaşmak istediğin bir şey ya şunu da söylesem ne güzel olurdu aslında dediğim bir şey var mı? Vallahi hani insanların dikkatli olması lazım. Hani bizi de takip etmenizi isterim Girişimci Gençler Derneği çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Elbette. Dediğim gibi hani insan biz gençlikteki o sorunları çözmek aslında amacımız, onlara özgüven kazandırmak ve en büyük amacımız da insan ne istiyor, ne ile mutlu olacak onu göstermek insanlara. Bizim yaptığımız etkinliklerde gördüğümüz en büyük şey insanlar kendisini tanımıyor. Hmm. Yani ne güçlü yanını bilen var, ne zayıf yanını bilen var. Biz buna Ön ayak olmaya çalışıyoruz aslında. İnsanları doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Ne kadar doğru yapıyoruz. İleride koyduğum, ortaya koyduğumuz projelerde de ortaya çıkar inşallah. İnşallah. Dediğim gibi senin de bizi takip etmeni isterim abi. Tamam Güzel yardımcı olabileceğim var. bir şey olursa iletişime Umarım, geçin. İnşallah senin de çalışırım. bir boş vaktini yakalayabilirsek bir etkinliğimizde görmek de isterim aslında seni. Seve yani vaktim uygun olursa. Gurur sizle beraber olmaktan. Ne kadar yoğun olduğunu biliyorum çünkü umarım takvimine uyan bir i̇nşallah, etkinlik inşallah. olur. Bakalım. Başarılar çok, Serkan. Çok teşekkür ederim abi. Zaman ayırdığın için. Ne demek. Görüşmek üzere. İyi akşamlar sağ herkese. Ol, sağ ol. Hadi devam ediyoruz bakalım.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 Dere tepe koşuyorum arasada da pelime de bir kalemda başıyorum Tepe dere gibi yürüyorum gece gece kapaca hadi bunu hece hece edip gelip al neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım da adım adım adım. gelemeden ne geçmiş nerelere gelemedik acaba ve nerelere göremedik ve yanına varamadık hiç biri bana desin hadi bunu sonu nerelere var neyin sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşünceni kürü kalır geri meri geri kalan iyi değil mi elimi hadi bile bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yaramadım ileri de yürüyor kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadım Aradığımız uçuruma gidiyorsak aman uzak onu geri durun yasak olan şeyler çok olur. Evet, Türk Marşı'nı dinledik cezadan. Biz Skype bağlantısı daha deniyoruz bakalım. Almanya'ya bağlanıyoruz. Böyle bağlandık. Takırtılar, gürültüler. <gülüyor> Merhaba. Evet, Merhaba, nasılsın? Bir saniye abim, şu sesi önce kapatayım. Tamam. Alo. Evet, geliyor sesin. Ha tamam. Süper. İsmini söylememde sakınca var mı? Ee, yok. Tamam, Doğan Yetiş biz efendim. Evet. Almanya'dan mı? Evet, Stuttgart'tayım. Stuttgart. Bence ne yapıyorsun orada? Misin, geldim, burada... geldim, evet. Çok güzel bir yer. Ee, Stuttgart Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği okuyorum. Havacılık ve Uzay Mühendisliği? Evet. Ne yapar havacı ve uzay mühendisi? Ya as, aslında uzay daha işte uydu tasarlama Vay ya da nasıl? çok havalı geliyor söyleyince. <gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim bu uyduyu bir kişi tasarlamaz herhalde değil mi? Yok ya yani şu anda biz tabii çok basit olarak öğreniyoruz daha işte hani genel olarak program kodlama öğreniyoruz. Hani genel olarak... İşte program dersine gösteren hani. en sonunda bunu yapacaksınız diye sadece işte <gülüyor> e, biz tuşa basacağız ve o kabloları dizecek yani uydu üzerine. Biz aslında çok bir şey yapmıyoruz gibi. Tuşa da başbakan basacak sonuçta biliyorsun evet, değil mi? Evet o Ondan da nasiplenemeyeceksiniz. Peki bir şey soracağım. Almanya uydu fırlatıyor mu ya? Ben Fransa'yı biliyorum Avrupa'da sadece. Fransa Almanya fırlatıyor. fırlatıyor ha. E, projelerimizin yani bizim okul enstitüler üzerine kurulu diyeyim bizim fakültemiz. Hı hı. Projelerimiz %90 diyeyim Fransa'yla ortak. Hı. Yani genelde hep arada işte gidiyor. Ya da işte Airbus'la çok fazla ortak projemiz ha. var. Daha ziyade Peki bu Airbus'ta olduğu gibi bu Fransa'daki e Aero bir şeydi değil mi? O da mı bir Avrupa Birliği'nin ortak şeyi? EADS. girişimi Belki evet. Yani Almanya çok yerinde Bunlar genelde yan firma şeklinde çalışıyorlar. Yani mesela Augsburg'da hani 5-6 tane firma var. Hepsi aslında EADS üzerinden çalışıyor. Yani mesela Bilmiyorum. iş başvurusunda EADS'e başvuruyorsun. Bilmiyorum. Onlar senin bir firmayı yönlendiriyor. Çok küçük çapta firmaları, genellikle uydu firmaları. Ve onlarda çalışmaya başlıyorsun. Bilmiyorum. Ya da işte Airbus'larda. Peki sen normalde Türkiye'de yaşayan biri misin? Evet ben İstanbul'da yaşıyorum. Hmm. Ne kadar kaldın senin orada? Benim burada bayağı var daha. <gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. Bu işi Türkiye'de yapma şansın var mı? Türkiye'de yapma... E, OTTÜ'de var. Ya yani OTTÜ'de bölüm olarak var. Aerospace Engineering şeklinde geçiyor. Hmm. Ama onun dışı yani aktif olarak yok. İlginç. Peki orada mı kalacaksın yani? Valla... Bilmiyorum yani bu çok dünya çapında yayılmış bir iş dediğim yani işte mesela Almanya üretiyor Fransa fırlatıyor ya da işte Türkiye'de hmm. üretiliyor e, Orta Asya'da fırlatıyoruz o yüzden bilmiyorum nerede kalacağım hmm. ama Türkiye'ye dönme şansım büyük ihtimalle yok yani. Hadi ya. Yani gerek yok. Evet bilmiyorum. doğru söylüyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, mesela bulunduğun yerde e, Türkiye'yi özlediğin ne var? Şu tıklarda. <gülüyor> Yapma ya Almanyalı da çiğ köfte özlüyorsan artık olmaz ya. Bildirmiş ya köfte. Olmuyor. Türk Buradan haftası çok oluyor. orada Türk var neredeyse ya. Türk haftası oluyor burada. Çünkü Stuttgart <gülüyor> bu e, misafir işçilerin yani bu Türkiye'den gelen işçilerin ilk ha. noktalarından bile hatta geçen sene işte Kadir Topbaş falan da gelmişti. Ha. Bu e, Stuttgart Belediye Başkanı ile ortak kitap falan yazdılar bu Türkiye'nin 50 yılı ortak 50 yılı şeklinde hani o zaman köfte falan midyada dolma hiç bulamıyoruz ama Çiğköft'te falan bulunuyor ya çok enteresan bir şey o kadar Türk'ün olduğu bir yerde bu saydıklarının hasretinin çekilmesi <gülüyor> çok ilginç bir de bir şey söyleyeyim kişisel tecrübemden dünyanın en güzel döneri Berlin'de yapılıyor ya Berlin'deki Türk dönerciler Yedim mi hiç? Valla Berlin diyemedim ama Stuttgart'ta da çok sağlamları ya var. Ya muhteşem oranın kesiminden mi hayvanından mı nedir ya? Stuttgart'ta burada... bir uydu mühendisiyle döner <gülüyor> muhabbeti yaptığım için de yani çok mutlu. Abi, ben bir şey ama anlatayım. çiğ köfteyle olayı sen başlattın. Evet, burada bir gün böyle hep beraber dedik ki hadi işte dönerciye gidelim işte doğan bize kültürünü göster falan. Burada da böyle bir sürü dönerci var. İşte kıymadan falan yapıyorlar. <gülüyor> bize çok şey olmuyor. İspanyol bir arkadaşım lahmacun seviyormuş orada çok. Lahmacun tamam gittim dedim lahmacun. Bir geldi aç lahmacunu. Eleri bunun içinde döner yok. E dedim ha, yok. Anladım. Tamam tamam. <gülüyor> Bunu böyle niye yiyorsunuz falan diye adam böyle işte şey yapmaya başladı. Olmaz boş boşuna para verdim çöpe gitti falan <gülüyor> <gülüyor> Peki orada en çok yemek olarak ne hoşuna gidiyor? Şinitsel dışında? Burada yemek olarak büyük bu e, bratwurst dedikleri şişman alma sosisi Of. Can evimden vurdun beni ya. Doğan niye bunu yaptın ya? Yani valla ah çok Aynen. Ay. şeyde almadım eğer yani Doğan Noel, büyük küfür hazır, yiyoruz biliyorsun değil mi? Şu anda bizi dinleyen Neyse devam saat edelim. Biz, burada da saat bir saat <gülüyor> Mesela Wine yani Noel Marketinde buraya gelirsen mesela 50 santimlik o e, bratwurstlar oluyor yani böyle 50 santimlik İkiye ekmeğin için öyle koyuyorlar. Ekmeğe ne gerek var ya? At ekmeği ya. Direkt sosisi yumul ya. Ekmek nedir? Ekmek zaten iki ekmeği gibi bir şey ufacık geldi. Yani. Başını tutmuyorsa onu Peçete tutmuyor. niyetine değil mi? Sosisi tutabilmek için Aynen. Ekmek. Vay anasını ya. Peki yalnız mı yaşıyorsun orada? Yalnız yaşıyorum. Öğrenci yurdunda. Öğrenci yurdunda deyince o kadar mazlum bir şey canlanıyor ki gözümüzde tabii. Türkiye'deki öğrenci yurtlarını düşününce. Valla 100 megabit internetim var. <gülüyor> anlat, anlat. anlat. Ee? Ondan sonra işte herkesin kendi odası var. Odam çok büyük değil. 12-13 metrekare falan bir odam var da yani işte. Mevzular hani... dönüyor mu Doğan? Ne açıdan? kavga mı mı? Ne kavgası ya? Öğrenci yurdunda odam <gülüyor> var diyorsun. Kavga. Oda da kavga mı ediyorsunuz toplanım? Ya yok da 6 kişi şimdi bir ev gibi bir yerde kalıyoruz biz. İşte bir tane e, mutfağımız var, tuvaletler var, banyolar var. Ortak kullanım alanları için çok fazla kavga çıkıyor. Vay anasını ya. Yani 6 tane adam eve girmişsiniz, tuvaletiniz, banyonuz var. Ortak alan kavgası mı yapıyorsunuz yani? Yani kavga şundan çıkıyor. 6 kişiyiz de ben sana ırkları bir sayayım abi. Lütfen. Almanya'dayım. Ben de i̇şte... sana Japonya'daki ev arkadaşlarımı sayacağım. Evet. Tamam. İkisi Bangladeşli. Hayatlarında ilk kez yurt dışına <gülüyor> çıkmışlar. O kadar. İ i̇ki tanesi Tunuslu. Böyle kendilerini Amerikan cincisi sanmakta çok ısrarlar. Ve 5. E kişimiz de Çinli. Vay ya yani... Ama bir şey söyleyeyim senle yine bir coğrafi bütünlük varmış. Bak ben Japonya'da 3 ay beraber yaşadığım kitleyi söylüyorum. Avusturya e, Amerika Kaliforniya. O da Kaliforniya'nın böyle bayağı hanzo bir arkadaşımızdı. <gülüyor> e, sonra Papua Yenigine hatta of. ismi de Geri ba Geri Bart mıydı neydi adını da unuttum. E, dur Papua Yeni Gine, Amerika Avusturya Kanada. Böyle bir heyet. Çok Allah... çok Mavra'ydı. Bir şey söyleyeyim mi? Buyur abi. Ben çok zevk almıştım mesela. Ya burada da zevkli. Mesela benim ön yargılarım vardı yani açıkça. Bangladeşlere ilk geldiği zaman ben kötü bakıyordum. Artık Tunuslara kötü bakıyorum mesela. Ön yargılarımı aşıyorum yani. Ya değil mi? İlginç. <gülüyor> ee, bir de şöyle bir şeyi gözlemlemişsindir mutlaka. Ben mesleğim gereği hayatımın önemli bir bölümünü seyahat ederek yurt dışında geçirdim. Türkler yurt dışına çıktığı anda Türklerden uzaklaşmaya çalışıyor. Çünkü ya amirim şimdi hani yayında küfür etmek bir yolu olacak da bizde evet, hani bir laf de var. rütük yok ee, burada. <gülüyor> yani biz burada genel olarak diyoruz ki hemşere hemşeriyi gurbette sikermiş. Evet. Yani, kısım hısıma bir kısım fazla sokar. Yani burada mesela işte bir dönerci dükkanında çalışmaya kalksanız saati 4 euro veriyorlar ki bu legal yani asgari maaşın yarısı. Arasında değil mi? Yarısı ve sigortanız yok. Hiçbir şeyiniz yok. Ve günde 13-14 saat çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Ba yani garson olsanız bahşişlerinize el koyuluyor. bu anasını. Yani bütün ay çalışıyorsunuz ve kazandığınız para asgari ücret 800 euro falan alıyorsunuz yani. Ekmek fabrikasına çalışsanız saati 8,5-9 euro. Değil mi? İlginç. Ama bir şey söyleyeyim bak bu yani... Şu, şu şeyleri de var. Şimdi sen mesela iş hayatına yönelik dedin de mesela diyelim ki bir metroda iki Türk grubu var. Mesela bir tanesi Türkçe konuşmaya başlandığında ikinci grup sessizleşiyor falan işte anlaşılmasın Türk olduğumuz muhabbet etmek zorunda kalmayalım falan. Ya da mesela Türkler yurt dışına çıktıklarında bulundukları ortama Türkler gelince rahatsız oluyorlar falan. Bu bana hep garip gelmiştir ya. Birbirimizle çok meselemiz var ve çözememişiz gibime geliyor ya. Ya Amir, herkes boku birbirine iteliyor. Yani ben süperim ama o işte o <gülüyor> Türk. Yani hani ben onlar gibi değilim. Herkes bunun der mi? Hani ben mesela işte adımda mesela işte Türkçe karakter var. Herkes bana Doğan diyor. İnatla hani düzeltiyorum. Hayır Doğan işte. Ha. Ya da hani diyorum bakın ben Türk'üm. Diyorlar ki Türk gibi değilsin falan. Diyorum, "Hayır ben Türk gibiyim." Yani Türkiye'de insanlar benim gibi, benim gibi bir sürü insan toplayabilirim ama hani siz görmüyorsunuz dedim. Hani siz Türkiye'den bir grup insan çağırdınız, onlara göre yargılısınız dedim. Hmm. Ben de çünkü kaçınıyorum. Yani mesela bir anımı anlatayım. Bir gün e, trendeyiz, Biz arkadaşımla Castro'ya diye yakındaki bir şehre gidiyoruz ve yanımızda bir Türk abi var. Bizim Türk olduğumuzu anlamadı ve böyle telefonda şey ile konuşuyor. metresiyle falan konuşuyor herhalde. Ama ne konuşma. Yani biz böyle yani işte şunu yapalım bunu yapalım. Ay çocuğun da yolla işte şöyle sokak sokağa çıksın da ben arka kapıdan gireyim falan diye. Vay yani adam... ulan ne lezzetli <gülüyor> muhabbetmiş ama. Ben olsam ya... var ya takır takır ezberlerdim bütün muhabbeti. <gülüyor> ya ben ez... yani <gülüyor> abi midem adımı görüyorum böyle. Susmuş koltuğuna ve konuşan, yani Etrafında hiç Türk olmadığını sezdi diyeyim. Yani ben de böyle sarışın tipli bir insanım. Gerçekten çok benzemiyorum diyeyim. Ve böyle adam öyle bir konuştu ben sonra hani şey yapamadım. Yani adam bana bir şey diyecek diye ben Türkçe konuşamadım. <gülüyor> yani başkası adına utanmak dedikleri bu herhalde. Doğan çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür yani ederim. Yani bu uydular hakkında gerçekten çok bilgilendirici bir sohbet oldu. <gülüyor> Uydu teknolojileri, mühendisliği ile ilgili. Umarım başka bir bağlantı daha yapma fırsatımız olur seninle. Her yayında varım abim. Hep Eyvallah izin. görüşmek <gülüyor> üzere. İyi Biz. bak kendine selamlar Almanya herkese. Teşekkürler Türkiye'ye de. Evet efendim devam ediyoruz. Sırada bir başka bağlantı daha alacak. Şarkıdan sonra. Oba. Benim olacak fıstık. Bileceğim üstüne. kırbacı. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. ch okay. geldin çıkına vur yok patron, satıyorum satıyorum hayır hayır olmaz oh ya yeah, alacağım baba ulan bütün çocukluğumuz bu psikopat cücenin vuracağım kırbacı vuracağım kırbacı muhabbetiyle geçti Neyse efendim bir bağlantı daha yapacağız. Bu bağlantımızda gecenin önemli bir olayı ama bizim pek bahsedemediğimiz bir olayını yakından takip eden birisi. Hattımızın diğer ucunda o klasik deyimle. Geliyor mu sesim? Geliyor evet. Ooo süper. İsmini söylememde sakınca var mı? Yok hayır. Tamam Işıl Erol bizlerle efendim. Hoş geldin Işıl. Hoş buldum. Seni tanıyabilir miyiz? Ee, tabii yani meslek mi? Meslekten yani, mi bahsedin? Yani kendini insanlara nasıl ve ne yönünde tanıtmak istersen serbestsin. Ya tasarım, e, endüstriyeli tasarım bölümünü bitirdim. Ama ben de mesleğini yapmayanlardanım. E, yani kapitalizmle sanki bir eşdeğer tutuyorum. Ben mezun olduktan sonra anladım tabii Tasarımı mı? Tabii. İlginç. Yani, Çok ilginç. E, yani sonuçta herhangi bir ürünü kötü olsa bile... Güzel ambalajladığınız zaman bunu istediğiniz kişiye satabiliyorsunuz. Hani hmm. pazarlama teknikleri de ekleniyorsunuz. Evet mesela tasarıma hiç bu gözle bakmamıştım. Ben hep tasarımı dünyayı ve e, araçları daha işlevsel, daha marifetli hale getirme arzusu ve çabası olarak düşünmüştüm. Ama bir de bu yönü var. Ya bu çaba yine kapitalizme hizmet etmiyor ama. Yani sonuçta ürünü satmaya yönelik. Ama bak mesela şöyle ben bu konuyla hani bu konuyla ilgiliyim meraklıyım bir tasarımcı anlamında değil de takipçi anlamında. Geçenlerde Twitter'da bir şey paylaştım. Bu e, sıvı sabun pompaları var ya evet. dibinde hep bir miktar kalır ve asla onu Kullanamazsın. Ee, bir tasarım yapmışlar. Dibini çukur şekilde yapmışlar ve o pompanın ucu o çukurda bitiyor. Dolayısıyla son damlasına kadar kullanabiliyorsun. Mesela basit bir tasarımcı dokunuşu ve fikir ama onu çok daha verimli, anlamlı hale getiriyor. Yani e, insanlığa hizmet eden izinlere tamam. Ona hiçbir şey demiyorum. Mesela Philip Stark'ı biliyorsunuzdur. E, o artık e, şu herhalde hayatı biraz da yaşlanınca olabilir, ee, enerji sağlayan, güneş enerjisiyle evi döndürebilen ev tasarımları yapıyor <gülüyor> Yani onlara kesinlikle e, faydalı olarak bakıyorum ama Türkiye'de kaç kişi mı yapıyor ki? Yani patronların evet. hepsi... Peki Türkiye'de e, tasarımcılar ne yapıyor? İşte o söyleyeceğim. Bizim e, sınıftaki mezun olanların hemen hepsi, e, yani iki kişi belki sayabilirim. Onların içinde hepsi ya iç mimarlık ya ee, ilgili internet sitesi pazarlaması hmm. e, sitelerde ne yani yapmak ister. isterdim peki ya şu anda aslında 6 senedir e, yapıyor olduğum bir internet sitesi var 6 senedir ee, nedir 6 sene, 2006'da bir Türkiye'de bir ilki muhtemelen gerçekleştirdik hatta biz e, videoda canlı yayın yaptık yemek programı e, anne mutfak kanalı tabii ya biliyorum Peki evet. biz Öyle bununla mi? ilgili yazışmadık mı seninle? Ya ben iş başvurusunda bulundum. <gülüyor> Bana mı iş başvurusunda <gülüyor> tabii, bulundun? Tabii tamam, tabii. Tamam ben oradan hatırlıyorum. Vay o, anasını dünya ne kadar küçük ya. Televizyon Bak. döneminde değil mi? Yok. Ee, ha tabii tabii. Tabii ya. Tamam tamam. Tamam evet. tamam hatırlıyorum. Onu yapıyorum işte. Ee, Hala devam ediyorsun. Hala devam ediyorsun. Anne mutfakta.tv miydi adresi? Evet evet. Evet. evet. Hmm. Ya çok enteresan. Şimdi konuyla <gülüyor> alakasız ama biz bu hafta cumartesi günkü programında yemeklerle ilgili bir şey yapacağız. Oh. Ee, Vedat Milor konuk. Ee, bir evet. tane de bu Kitchen24'un Türkiye yüzlerinden biri olacak. Henüz dans edilmemiş birisi konuk olacak. Uh -huh. Eğer şey organize edebilirsek üçüncü konuk olarak da senin alayım. Çünkü ee, şey ee, yani internette bu işi bu kadar süre yapıp ee, senin kadar tecrübe edilmiş. Herhalde çok fazla kişi yoktur. Onları da dinlemek isterim. Ya biz tabii... Peki de... bir şey soracağım. Nereden para kazanmayı ümit ediyordun da olmadı? <gülüyor> Aslında bir hedef yani çıkış e, hikayemiz bizim. Annemle birlikte şeydi. Annemi hep mutfakta görüyorum ben. Hani oh, çok oh, seviyor oh. yemek yapmayı. Bir de çok ağır bir hastalık geçirdi. Geçmiş olsun. E, geçti çok şükür ama hani kaybediyorduk yani. Yani e, 6 ayda yürüyebilirsin dedikleri bir dönem, dönemi 2 ayda atlattı. Yani 2 ayda yürümeye başladı. Sonra mutfakta mutfak hissediyordu kendini. Ben ne zaman annem nerede diye sorsam mutfakta. Hani annem mutfakta isim oradan geliyor zaten. Ee, onu Ramazan'dı. Hatta 2006 Ramazan'ı çekmeye başladım. Eğlence olarak ama. Yani canlı yayın yapıyorduk. Ee, daha ilk günler 5 kişi falandı. Sonra katlanarak bu işte 30 gün sonra... 90-100 kişiye ulaştığını biz duyduk. Hani duyumlardan tabii kontrol ediyoruz altı yapıdan. Ee, o şekilde şey oldu yani iki biz para hedefli çıkmadığımız için. Daha sonra çok hayal ettim tabii. Ee, Türkiye'de bu bizi anlar da keşfederler de para kazanıyor diye öyle bir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Aha ya. Yani Türkiye'de emeğin karşılığı çok enteresan yok. Ee ona katılıyorum ya. Ee, ben çok tecrübe ettim. O konuda çok piştim çünkü. Ee, yani daha kolaycıyız galiba birçok şeyde. He? Kopyacıyız. Evet. Yani tasarım da o, o açıdan çok zor. Mesela size bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Ee, böyle büyük ünitlerle mezun olmuşsunuz. Ama patron gelip diyor ki ya diyor işte şuradan şu ürünü al, onun rengini değiştir, şuradan biraz da kılır Heh, değil mi? Allah, ben onu yapacaksam niye? Hani tasarımcı olarak devam edin ki o tasarımcı denmiyor zaten. Değil mi? Evet. Peki, Sen, şöyle seninle bağlantı kurmamızın sebebi aslında benim eve geç gelmem ve dünyadan biraz bir haber olmamdan kaynaklı kaçırdığım. Önemli güncel bir şey vardı. Şu Galatasaray Üniversitesi yangını. Evet. Takip evet. ediyorsun sanırım, de, değil mi? Bir anlatır mısın? Ne oldu orada? Orada e, yani ben şey haberlerde hı hı. gördüm. E, yani benim açıkçası onun yanında yani bu yangınların yanında mesela çok sessiz bir şekilde e, o Galatasaray olayına üzülüyorum. Ama arkasından hı hı. insanların bu kadar hani sadece net ortamında yazıp da Sonra Ertesi gün yine bir önceki gün gibi güne başlamaları beni üzüyor daha çok. Ee, hmm. Mesela bu Orman Bakanlığı'nın ağaç kesme biliyorsunuz belki bilmiyorum ee, ağaç şu anda mesela kesilebilir ağaçlar devlet tarafından kesiliyor hmm. ve yüzde yirmi sadece kota var ee, yani bir sene de yüzde yirmisini kesebiliyor İyi. ama bu yasayla değişti ve şu anda özel işletmelere de verilecek. Artı bu kota %60'a çıkartıldı. Düşünebiliyor musunuz? Korkunç. Yani ben bunu okudum. işte iki gün önce okudum ve şeyim ya hayal böyle kafam falan gitti zaten. Artık hiçbir şeye mantık bulamıyorum. O yüzden belki e, Haydarpaşa'ya saray yangınına artık sinirlenemiyorum bile. Bu yangın neden çıktı? Şöyle size bir şey söyleyeyim. E, mesela ben bisikletle Yolculuk ediyorum İstanbul'da. Yani araba kullanmamaya çalışıyorum. Büyük taşımayacaksam, her yere bisikletle gidiyorum. Hı hı. Ee, Karaköy'de, Karaköy'den Beşiktaş'a giderken, e, ya dedim deniz havası alayım, bir gireyim şu dedim, hani boku kocaman Bapo, ne olduğu yere. Ve kimse beni sokmadı oraya. Biliyor musunuz? Orayı e, sanırım sami okar diyor. Hani bu Haydarpaşa. Ha, evet, Galata Port. Öldü ama e, işte o Galata Port projesi kapsamında. Kesinlikle kimseyi almıyoruz dediler. Niye nereye dedi? almıyorlar pardon? Evet evet almıyoruz. Nereye yani, nereye tam olarak almıyorlar? İyi almıyorlar yani. E, ha. Şeye şey giremiyoruz deniz kenarına giremiyoruz peki. Ki, dedim, biliyorsun aslında kanunen deniz kıyıları halka aittir. Ya zaten peki dedim bu ortalıkta gezenler kim dedim onlar da insan değil mi yok onlar yabancı dediler. Yani Vay ben musun? kendi ülkemde Vay canına. De Deneyin isterseniz tabii kendi ülkemde şu anda yabancı konumunda olan benim aslında. <gülüyor> Peki bir şey soracağım. Bu yangının yani... çıkış sebebi belli ha. mi? Yangının çıkış sebebi bir bakan şey demiş galiba. Elektrik kontağından <gülüyor> çıktı ve yayılmaya devam ediyor gibi böyle garip bir şey söylemiş. Yani o neden çıktığı ile ilgili bir bilgim yok. Benim. Onu söyleyebilirim. Ee, şurada bakayım. Haber sitelerinden falan bir şeyler var mı? Dolmabahçe de tehlike altında diyor. Vay anasını. Galatasaray Üniversitesi'nin Ortaköy'deki tarihi binasına çıkan yangın 4,5 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. Binanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelirken elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyormuş yangının. Ben Üç, inanmıyorum. Çıkmış. Peki senin temorin ne? Yani bu aslında şey kimsenin belki de konuşamadığı, cesaret edemediği ama herkesin içinde. Ben eminim ya. ya Ben bunları çıkartıldığını düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani Peki... o kadar mı? Teknoloji, millet uzaya gidiyor. Biz hala bir şeyleri koruyamıyoruz. Yani ki bu koruyamadığımız şeyler de tarihi değerlerimiz. yani. Aynen öyle. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu binalar işte yüz yüz elli yıllık binalar. Dolayısıyla tarihi eser olmaları nedenini koruma altında. Sen bu Hı. binaların başka fonksiyonlar üstlenmek üzere mi yakıldığını düşünüyorsun? Yani buradan Galatasaray Üniversitesi'ni şu... çıkartıp işte bilmem ne oteli mi olacak? Yani e, işte Galataport olayını o yüzden anlatmıştım aslında Hı -hı. size. E, Beşiktaş'taki biliyorsunuz o eski güzelim binayı da yıktılar. E, bu vapur iskelesinin karşısındaki. Evet. Oraya da böyle ruhsuz bir şey yaptılar. E, yani evet. Aynen evet, yani, yani ya. Korkunç Kadıköy'de mesela köşeye sipsivri artık selamlar Türkiye niye oy veriyorlar ben hala anlamıyorum. Ee, şey partiler üstü konuşuyorum ama hiçbir partiden değilim onu söyleyeyim. Ee, yani oraya da diktiler. tamamen Peki, bir şey söyleyeceğim. Orası Kadıköy Belediyesi'nin yetkisinde mi? şehrim mi acaba? Ya ben size hani Rütük yoksa duyduklarını söyleyebilirim. Yok. Söyle lütfen. Yani ben şöyle duydum halktan. Ben işte o bisikletlere giderken çok da sohbet ediyorum halkla şey ne kadar doğrudur bilmiyorum ama ortalıkta bir şey dönmüş tabi selame özgür bir şeyler almış diye duydum öyle mi? ama ben işte böyle saç hani elimde kanıt yok yani böyle, kimsenin sevmem. elinde kanıt yok ki işte ama ya. insanlar öyle konuşuyorlar Vallahi inşallah öyle bir şey yoktur ama ben bu dünyada bir şey gördüm o, o paranın kimseye bir hayrı olmuyor biliyor musun? Yani o parayla kimse refaha kavuşmuyor. İnsanın kendinden çıkması çoluğundan çocuğundan çıkıyor ya. ya Ve orası... çok yazık bu, bu, bu hepimizin şehri ya. Yani bizim çocuklarımızın, torunlarımızın bilmemlerin. İnşallah öyle değildir ya. Ne bileyim inşallah. Hani bu gerçekten kazayla çıkmış bir yangındır. Ya. Telafi edilir. Her şey eski haline döner. Ve orada okuyan öğrencilere de yazık ya. Bir yandan düşününce. Ya Esas İl o binanın İl sahibi onlar yani. İlder İl Ortaylı e, 6000 bin tane kitap bağışlanmış oradaki kütüphaneye. E ve şey diyor yani oradaki yangın söndürürken yani o kitaplar kopulsa bile sonuçta yangın söndürürken e, itfaiyenin attığı suyla zaten o kitaplar mahvolmuştur diye Değil böyle mi? bir aha, öyle bir şey yapmış. Yani... Twitter'dan bir dinleyici bir link yollamış Sabah gazetesinden diyor ki Boğaz'da Maliye Bakanlığı'na bağlı kamu binalarının turistik ve ticari amaçlı kullanımının önünü açan düzenleme belediye meclisince onaylandı. Yapılar turizm ve ticari tesisler olarak satışa sunulabilecek diyor. Bu kapsamda işte ne var? Boğaziçi sahil şeridindeki bütün kamu şeyleri var. O zaman çok daha şey inanacak yani çok daha bina yedim. Ama bu çok kötü yani bizim bunları konuşuyorlar ne kadar kötü. Peki ne yapabiliriz sence? Yani bir, bir ben, çağrıda bulunalım mesela şunu yapalım, bunu yapalım. Ya ben mesela e, bu sosyal ortamlar iyi yönüyle kullanıldığı zaman iyi ama e, insanlar sadece yazıp mesela yanındayız e, demişler. Biliyorsunuz e, pat, bu füzeler geldi onlara karşı gösteriler yaptı TGE'de. E, onun başkanını e, şey yapmışlar. 30 kişiyi falan gözaltına almışlar. Her, okuyorum böyle Facebook e, pardon Twitter'dan. Herkes şey yazmış. Yanındayız. Yanındayız. Galatasaray içinde üzüldük. İyi tamam da yani ertesi gün ne oluyor? Ben işte ne yapabiliriz e, karşı benim e, kafamda şu var. Artık herkes böyle bir silkinmeli. Yani e, bir kere çok kitap olmalıyız. Yani o Japonya ile Türkiye kıyaslığı siz de biliyorsunuzdur ya biliyorum ama işte yani bak şimdi bahsettiğimiz yerler kişiler partiler hani baktığımızda hani bir partiye mal edemiyoruz bak sen diyorsun ki işte cHp'den bir belediye başkanı Öbürü işte AKP'den bir bilmem ne, Büyükşehir Belediye Başkanı falan. Yani bunun partisi yok, bilmem nesi yok. Önümüzdeki seçeneklerin hepsi bizi aynı nihai sonuca götürüyorsa daha sanki başka bir şeyler... Yani demokratik çözümlerle bir şey yapamıyorsun. Yani ya oy kullanmayarak pasifize edeceksin sistemi ya da ne bileyim artık böyle şiddete başvuracaksın. Başka bir seçenek kalıyor mu? Ya şiddet ona baş, biz başvuramayız. Çünkü bütün biber gazları falan veya coplar karşı tarafta. Aynen. Bir de ona çok biz başvuramayız. çok iyi, iyi aletleri, edavatları var ya. Evet. Vergilerimiz bize biber gazı olarak dönüyor. Ne yapalım Döneyim. yani? <gülüyor> Tabii ki yeni aldılar zaten. Çok aldılar. Evet evet. Yani onlar Mesela... son kullanma tarihi bitmeden bir şekilde değerlendirilecek. Evet. Hangimize <gülüyor> kısmet olacak bakalım ya. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen. Yani Konuşacak tabi çok şey var da e, bu Şener Şen'in birirmen diye bir filmi evet. e, hatırlar mısın? Tabii ki. Saniye, orada çok saniye. enteresan bir şey var. E, ya yani ben orada bu hani gönen dolaplar, rüşvet hikayelerinin işte yeni olmadığını, aslında Osmanlı imparatorluğu hani o çok sevdikleri Osmanlı imparatorluğunda da e, zaten var olduğunu. Elbette her canım. Şeyin... Yani bu. Daha bile eskiye giden bir şey yani evet. rüşvet anlamında baktığımızda yani bir dönem e, işte eski Türk şeylerine bak devletlerine Çin'le komşu olduğumuz zaman Çin kadınlar yollamış rüşvet olarak bilmem ne olarak yani bir sürü tabii, tabii. bunun versiyonları var. Bir CK, şey yapmış ama oyuna gelmiş maalesef. <gülüyor> o... <gülüyor> Bu erkekler hep böyle şu Evet. Tek tek yumuşak karnı kadın işte ya dayanamıyor görünce ne yapsın ya. Ya ben Hı. yorum yapmayayım isterseniz. Yönetimi kadınlara bırakalım. Kadınlar Yok, daha dirençli. Saç baş, saç baş gider ya. pekala aşıl çok teşekkür ediyorum. Size şey soracağım kızların nasıl oldu? İyileşiyorlar. İyileşiyorlar. On... İyi gidiyorlar. Çok teşekkürler. Onlara şey için Ne? Ee, <gülüyor> e, bu ayva. Kalizesi gördünüz mü? Ayva ekşisinden kalizde diye bir şey yapılıyor. İlk yani mumize gibi bir şey. Üksürüğü ve soğuk algınlığını anında kesiyor. Hadi alalım tarifini. Ee, ya yani işte bu ben yapmıyorum tabii. Annem <gülüyor> ayvayı suya soyuyor, ondan sonra kaynatıyor. Şimdi yanlış söylersem şu anda dinliyor beni. <gülüyor> E, ya sitede var aslında. Ben size Öyle mi? Tamam. Yine. Bana ben linkini senin... yollarsan bakayım ben Yollarım, evet. Hatta yarın tanıtayım, duyurayım. Bir sürü hasta var etrafımda, herkes ya, durmuş. Bakın, bir anda kesiyor ama yok böyle bir şey. O kadar ilaç satacaklarına böyle şeyleri niye söylemiyor ki insanlar? E, tamam, söyleyeceğiz işte. Söyleyin tabi ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam <Tamlamışım>. işte. <gülüyor> Çok iyi teşekkür varsınız. ederim. Çok sağ ol. Sen sen iyi ki varsın, sağ ol. İyi geceler. Sağol Sağ ol. Evet efendim. Yayınımız devam ediyor. Biraz müzik dinleyelim. Sonra bakalım sırada kime bağlanıyoruz, neler dinliyoruz. Ova. Saat olmuş 1.46. Hanımlar ve beyler. Bir hanımefendiyle Skype bağlantısı yaptıktan sonra delik adını çalmak olmadı ama umarım yanlış anlaşılmamıştır. Twitter'dan Kemal Akay demiş ki tam da finallerin bittiği gün ve derslerin tamamen bittiği saatte üniversitenin yanması düşündürücü demiş. Cengiz Gönül de demiş ki Adnan Öztürk'ten bir alıntı yaparak okulun bölümü özel yasayla korunuyor. En kısa sürede eski haline getirilip üniversite olarak hizmet vermeye devam edecekmiş. Bu da aklımızda bulunsun takipçisi olalım. Samet Demir demiş ki geceye anlam kattın amirim demiş. Valla öyle bir niyetim yoktu ama öyle olduysa ne güzel. Ama şöyle bir şey oldu ben. Çok mutlu oldum ya. Ben acayip keyifliyim. Bir sürü yeni insan tanıyorum. Yani ım, ne diyecektim. Yani böyle bir sürü kişiyle sohbet, muhabbet. E, yani şöyle söyleyeyim. Mesela Twitter'da atıyorum 200 bin kişi takip ediyor. Bu 200 bin bir rakamdan öte bir şey değil ki. Böyle internetten nasıl oturup sohbet etmenin keyfini vermiyor hiçbir şey. Dolayısıyla e, acayip. Ee, hoşuma gitti bu bağlantılar. Her bağlandığımız kişide çok güzel konular, çok güzel sohbetlerle bizde oldu. Bir tanesi de hattımda şimdi. Geliyor mu sesim? Bu ne? Bir böyle şey mi acaba bu ya? Ringo filminde vardı böyle kuyudan bir ses. Deli, abi. Hah, Yakup. Duyuyor musun beni? Amirim. Ben seni duyuyorum ama çok komik bir şey söyleyeyim şimdi beni kulaklıkla mı dinliyorsun Buyurun, bilgisayarından ha. mı? Dinliyorsun? Nasıl? Yakup kulaklıkla dinle yoksa konuşamayacağız. Ya da şöyle bu radyo yayınını dinlediğin ekranı kapat. Bilgisayardan dinliyorum. Ha kapat. şu an oldu mu tamam mı? Tamam hallettim şimdi. Tamam şimdi düzgün müyüz? Duyuyor musun beni Yakup? Yakup. Yakup. Olmadı mı hala? Vallahi olmadı. Ben sana Yakup diyorum bir dakika soru oluyor. Kandahar'la bağlantı gerçekleştiriyor gibiyiz. Amirim? Hı. Şimdi geliyor mu sesin? Geliyor. Benim sesim geliyor mu? Şu an şu an taktım plakları da taktım, her şeyi taktım. Şimdi peki beni duyuyor musun? Düzgün bir şekilde. Geliyor. Geliyor. Doğru değil mi? Yakup. Duyuyorsun beni. Evet. evet. Duyuyorsun değil mi? Geliyor bayağı geliyor ya. Şöyle bayağı bir lag dediğimiz kavram var herhalde. ha. Bir dakika bir dakika. Şimdi hangi sesi kapatayım? Radyo yayınını dinlediğin şeyi kapat. O çünkü gecikmeni bir yayın. Beni Skype'dan sadece dinle. Bu nasıl bir sessizlik oldu ya. Tamam, South Park sessizliği. Ha? Yakup beni duyuyor musun? Neyse. Bunu yapamayacağız. Yakup'la başka bir zaman görüştür. Skype bağlantısı yapmak isterseniz efendim Twitter'dan ya da bu radyo yayınını dinlediğiniz e, sayfadaki chat odasından bunu gerçekleştirebilirsiniz. E, kullanıcı adınızı bana yollamanız yeterli. Bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra yeni bir bağlantı deneyelim. Evet... Üzünde fazla durma el kızıdır bırakır artık gönlünce yaşa kafana göre takıl dedi dünyanın en güzel ve en bıyıklı piyanist şantörü Ümit ve sen yeni bir Skype bağlantısı deniyoruz karşımızda çıtırtılar takırtılardan anladığımız üzere gerçekleşmiş bir bağlantı var alo alo Gökhan Sesim geliyor mu? Geliyor, harika geliyor. Evet, çok <gülüyor> Hoş sen. geldin. İsmini söylememle sakınca var mı? Yok yok, herhangi bir sakın diyor. Göker, Akgün bizlerle birlikte. Arkadan gelen sesleri de merak ediyoruz, açıklamasını bekliyoruz. E, şimdi şöyle bir durum var. E, bilgisayarımdan kaynaklı bir durum. E, şeyler, e, kulaklık tam kravyenin altında olduğu için... Oradan böyle bir ses geliyor. Onu e, klavyeye dokunmayarak açacağım inşallah. Şey Sakıncısı da yok. Sadece merak ettim. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ne paylaşmak istiyorsun bizimle bu gece? Ee, ben yayının başından beri dinliyorum. Yani birkaç donat aldım. Ee, özellikle yani en çok da belirtmek istediğim... Yani başa dönebiliriz değil mi? Sıkıntı olmadı bu anda. Yani tabii ki olmaz. Lütfen. Ee, hani konuştuk ya... Türkiye'de İstanbul neden her şey İstanbul'da falan. Hı hı. E, ben Trabzon'da e, ön lisans okuyan bir öğrenci olarak e, bu konuda son derece muzdarip bir insanım. Yani e, yaşadığım sıkıntılar kendi içimde tabii. Hani, kendim yaşıyorum çünkü kendim takılıyorum bu konuya. Hani İstanbul'da neden değilim, neden e, bunlardan eksik kalıyorum falan diye e, bayağı sıkıntılı durumlar yaşıyorum. Özellikle sizin de sunuculuğu yaptığınız Cidol'da ben bayağı bu konu üzerinde takılmıştım yani. Peki bunun bir çözümü var mı? Bunun bir çözümü var mı? Trabzon'da okurken maalesef o çözüm her zaman olmuyor. Neden? Şunu da belirteyim. Cidol'un olduğu zaman muhtemelen benim ara sınavlarım vardı. Yani para veya bir yerde olmak bir yana sınavlardan dolayı İstanbul'a da gelemedim. Yani ne Ceyda'daki ortamda veya e, mesela Eskişehir'de de ilk defa sosyal medya ile alakalı bir konferans yapıldı. Eskişehir'den katılıyorum. Memleketinde olmasına rağmen ona bile katılamadım. Yani böyle üzücü durumlar yaşıyoruz maalesef. Peki şöyle Trabzon bir sürü zengin varlıklı e, adam yetiştirdi. Bunlar Trabzon'a evet. bir şey yatırım yapmamışlar mı? E, yok maalesef e, yapmamışlar. E, şöyle ben de bunu Şuna, şundan şuna doğru bağlıyorum. Ee, Kültürle de alakalı bir durum kesinlikle. Yani mesela e, Trabzon'da e, ne yapmış insanlar derseniz kafanızı her çevirdiğiniz yerde mesela ekmek fırını var. <gülüyor> <gülüyor> Parası olan ekmek fırını açmış veya işte lüks lokantalar ki öğrencilerin gidebileceği yerlerde değil. <gülüyor> Bu tık durumlar var. E, Trabzon'da az önce birisi katıldı mesela dernek dedi. Böyle dernekler bile yok benim hani bildiğim ki bu konularda da araştırmacıyım. Hı hı hı. Ee, o zaman sen de fırsatını bulduğunda Trabzon'dan gidecekler arasındasın. E, şu an yani şöyle açıklayayım o durumu da. Ben Trabzon'da kalmam gereken yani bir zorunluluğum yoksa direkt Eskişehir'e kaçan bir insanım. E, şöyle oldu final haftası bitti. E, hani Bütünlemelere kalıp da belli değildi. E, dedim ki ben hani şimdi 10 gün var. Ben burada dayanamam. Direkt Eskişehir'e e, doğru geldim. Şu an Eskişehir'deyim. Eskişehir'de, e, bu akşam ne kadar güzel bir şehir ya. Evet bu akşam aldığım bir güzel bir habere göre bütünlemelerde kalmadım. Mart'a kadar Eskişehir'eymiş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım o zaman. Başarılar diyorum. Peki ne nedir hayata dair hedefin? Herkese sorduk bu gece. E, evet hayata dair hedefim nedir? E, yani çok da büyük hani hedefler koyup dediniz ya plan yapmayalım, hmm. plan kötü şey. Ee, böyle hani Yani kesin... kötü şey değildi. Ee, yani... Hayal yani... kırıklığı konusunda... Evet sıkıntı, çok evet. daha büyük bir ihtimal yani planın gerçekleşmemesi gerçekleşmesine göre. Ee, evet. Ee, hayatta istediğim nedir? Ee, şöyle söyleyeyim ben hani e, iş olsun veya mutluluk olsun veya başarı olsun bir yana ama... Ben yaklaşık iki senedir falan hani bu Trabzon'a gitmemin de verdiği bir sebeple kendimi yazı yazmaya verdim. Ne Şu güzel. an bir teknoloji sitesinde yazarlık yapıyorum. Öyle mi? Hangi içinde? E, Silikon Vadisi TV. Ha şeyin e, bizim İnter ülkenin. Karakter. Evet. Ha. evet e, kendimi yazıya verdim. E, hani teknoloji yazıları bir yana işte kendim blog yazıyorum. Ayrıca Geçen sene Trabzon'da yaşadığım sıkıntılı bir zaman vardı. Doğum günümde yazdığım bir yazı bu. Dedim ki ölmeden yapmama kararı aldım. Yani e, kendim için e, bir kısmını okuyabilirim mesela. Atıyorum. Pardon, ölmeden yapmama kararı mı aldın? Evet yani ölmeden şunları yapacağım. Ha, yapma evet. kararı aldın. Evet evet, ha, evet tamam, pardon, tamam. pardon. Sıkıntı oldu. Tamam. Ölmeden yapma kararı aldığım işler... ...yapmadan ölmeme kararı aldığım işler. Tamam neymiş o? Kısaysa evet. oku bakalım. Yani içinden özet geçeyim mesela. <gülüyor> İstanbul'da yaşamadan... <gülüyor> e, ...çizmeyi görmeden... ...İzmir'de boyoz yemeden... E, ...Aşk çeşmesinde dilek tutmadan... ...Türkiye'de en az 50 şehri görmeden... ...işte minik elleri olan... ...bir kız çocuğu sahibi olmadan... ...Ekvator çizgisinin üstünde durmadan... E, ...ve bunun gibi birkaç şey mevcut. İyi. Olmayacak e. şeyler değil. Yani evet, Aşk Çeşmesi da... dediğim bu Roma'daki şey mi? Şey, Fontana Fontana'da Trevi mi? Evet evet evet. evet. Ay ya. O adam, ya, o orası de... para tuzağı ben söyleyeyim. <gülüyor> Oraya gidiyorlar para atıyorlar. Sene sonunda o parkın görevlileri o paraları topluyor. <gülüyor> Milyon <gülüyor> euro çıkıyormuş oradan her sene. Evet ama kesinlikle Roma'nın da ben böyle bir tarih açısından mükemmel bir yer olduğunu düşünüyorum. Roma yani. muhteşem bir yer. Umarım <gülüyor> evet. fırsat bulursun gidersin. Bu interrail İnşallah. falan filan bir şeyler ayarla git ya. E, düşünüyorum evet. İtalyan, İnşallah. İtalyan kadınlara da selamlarımı ilet. <gülüyor> İnşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Kendinize iyi bakın. Ol, sen de iyi bak. Evet efendim. Devam ediyoruz. Konularla alakalı bir şekilde. Buyurun bakalım. <gülüyor> İzlediğiniz evet bu kadar İstanbul muhabbeti yaptık chat odasında olaylar olaylar İzmir simidi mi İstanbul simidi mi valla benim fikrimi soracak olursanız İstanbul simidi ya bir başkadır yani gevrek mevrek tamam hoş da İstanbul simidinin eski içmeyelim bir Skype balansı daha yapıyoruz ve karşımda Duru doğru mu alo Duru ile Skype balansı yaptık ama mikrofonu Olmayabilir mi acaba Geliyor mu sesim Alo Duru şu anda beni duyuyor olabilir mi <gülüyor> Yapamadık bağlantı. Olmadı Çok istedik Beceremedik Hayatta böyle şeyler de var Ama tekrar deneriz elbette ya Hiç problem değil Güzel bir şarkı dinleyelim mi Şöyle biraz romantikleşelim Gecenin şeyini... Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Dur bakayım şimdi o gelsin tıkırdan. Kaç zamandır yayındayız tahmini olan var mı bilmiyorum ama. Şöyle ee, bir saniye. Ee, ulan dönsene ya. Ayy. Ne sinir? 3 saat 20 dakikadır yayındayız. Bu ne biçim bir şey ya? param mı veriyorsunuz de ya? Duru sen beni duyuyor musun şimdi onu söyle. Duru da duymuyor. Bağlantı da yapamıyoruz. 3 saat 20 dakikadır yayındayız. Peki o zaman bir şey rica edeyim ya. Şimdi ben çok şey yaptım. Siz Twitter kılı tüy kullanıyorsanız bir duyurun bakalım. Şu site 300'ü geçince ne oluyor? Dinleyici sayısı. Ona bir bakalım. Merak ettim. Bir... Şu yayının adresini verin falan yani hiçbir para tura yok bari bir dinleyicimiz olsun <gülüyor> neyse efendim dediğim gibi romantik bir parçayla devam edelim <gülüyor> gecemiz uzun hazır mıyız <gülüyor> Kan akıtmak yok. Önce onlara kıttılar. Can evimden vurdular. Etimi dağıladılar. Kanım vahşileşti. Kan akacak. Kana akıtmak yok. Kanım vahşileşti. Öldürmek yok diyorum. Erkek gibi dövüşeceğim. Kan akacak. Öldürmek yok. Kan akacak. Öldürülmeyeceksin. Kan. Beni dinle, vahşi kanakacak, kanakacak, kan, manyak. Kan. Beni dinle, kan. kan, evet efendim, kan peşindeki yayınımız devam ediyor. attığımızın ucunda chat odamızı alt üst eden dinleyicilerimizden biri var, Mert yayında. Geliyor mu sesim Mert? Evet abi, geliyor sesim. Süpermiş, hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, vallahi hmm. bu yayın çok iyi oldu. <gülüyor> Değil mi, vallahi benim de hoşuma gitti. Aklında kalan ne oldu? Ağabey aklımda kalan ne oldu? Gene bizim halkın çok cahil olduğu. Herkes Hı. oraya çıkıp araştırdım falan diyor da. Mesela yaptığı araştırmadan internetten falan. Aklımda bu kaldı. Ne mesela? Mesela 3-4 üç, üç, arkadaş diyorum zaten. 3-4 kişi bağlandı da. Şey mesela şu girişimci arkadaş vardı ya. Hı. O diyor herkes bir şey araştırıyor. Ondan sonraki bir arkadaş daha vardı. O Bayan bir arkadaş vardı. Şu sizin tanıştığınız falan. Herkes araştırdım diyor. Herkes bir şey araştırıyor. Bu sadece burası için değil. Benim arkadaş çevrem de böyle hani bizim halk genelde böyle araştırdım diyor. Nerede, yani soruyorsun nereden diyor internetten diyor. İnternetten araştırdığınız bir şeye ne kadar güvenebilirsiniz ki? Öyle Peki, değil mi? Yani nereden araştırsınlar? E, kitap okuyarak. Ama biliyorsun kitaplar da her zaman şey olmuyor biliyor musun? Güvenilir olmayabiliyor. Yani doğru da hani ben, benim burada bahsettiğim ama mesela daha akademik yazılar okursanız gene 3 aşağı 5 yukarı daha... Yani tutarlı şeyler okursunuz o manada söylüyorum. Elbette katılıyorum. Peki Mert sen ne yapıyorsun? Abi ben Ankara'da yaşıyorum. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencisiyim. Son sınıf. İşte gelecek için ne yapacağımı düşünüyorum hani. Evet, ne yapar sizin bölümün mezunları bir paylaşır mısın? Tabi yani vali falan alabilirsiniz ama torpiliniz varsa hani bunu ciddi söylüyorum hani böyle kimseye laf atmak için falan söylemiyorum. cidden torpiliniz varsa vali olabilirsiniz. Bizim okuldan bir iki e, hoca hükümete yakın, böyle zaten bir tanesi baş danışmanı oldu, e, işte başbakanın, işte... yani ederiz mi diyor? Yani, yani. Veya işte okul, mesela bizim okul İngilizce abi. Ç çocuklar İngilizce bilmiyor ama herkes okulda, yani okudukları okulda hoca olmaya çalışıyor. Ne soruyorsunuz, ne istiyorsun? Bu okulda hoca olmak istiyorum falan. Neden? Yani, çünkü yani kolay abi yani öyle insanlar öyle görüyor. Hmm. Peki sen ne olmak istiyorsun? Ben vallahi ben bu ülkeden gideyim de yani yurt dışına <gülüyor> olursa olsun. Kamu yönettesin diye okutuyoruz sen bu ülkeden gideyim diyorsun. Yani şey ben tek kişinin bu kadar yani bu ülkenin çok sorun olduğunu herkes kabul ediyor diyeyim yani siz de kabul ediyorsunuz değil mi? Çok sorun. Ama yani hani çok sorunu olmayan kaç tane ülke var? Bu çok da bize has bir durum değil. O da doğru da ya kafanız rahat dinlemek mesela Kaan abi Kansercum böyle Hı -hı. şey demişti. Birinci Dünya ülkesindeki insanlar hani böyle daha kafası rahat yani evet. şeyler görüyorken daha böyle haberlerinde avukusuluk mesela polis işte polisin şiddetine maruz kalan insanları daha az görüyorken. Hı -hı. Neden böyle bir ülkede yaşayayım ki yani, değil mi? E, tabii yani sonuçta insanın bir tane hayatı var. Yani. Herkes de en güzel şekilde, en mutlu olabileceği yerde yaşamak istiyor. Buna fırsatın, imkanın varsa şey yap ama e, ben hani yayının başında da demiştim. Mesleğim gereği çok gezip tozma imkanı buldum. Şunu gördüm. Gurbetel'de hep yabancısın Mert. Yani e, kimse seni bağrına basmıyor. Yani bir ümitle ...insanca şimdi oraya gidiyorsun... ...orada da seni itip kakıyorlar biliyor musun? Çünkü sen oranın adamı olmuyorsun... ...orada halan yok, dayın yok... ...anan yok, baban yok... Çok ...dilini doğru dürüst bilmezsin... ...kültürünü bilmezsin... ...ortamı farklı, kuralı, kanunu farklı... ...yani merhabası farklı... ...hoşçakalı farklı, dostluğu başka... ...arkadaşlığı başka... ...yani o da ayrı bir zorluk biliyor musun? Yani sonra... Hani ne burada mutlu olabiliyorsun, ne gittiğin yerde, iki arada bir derede o da daha büyük bir bunalım yaratabiliyor yerine göre. Doğru doğru. Da i̇şte valla ben böyle düşünüyorum. Sen işte. peki yurt dışında ne yapmayı istiyorsun? Yurt dışında, abi yani şimdi ben de şey olacak da, ben yurt dışında hoca olmak istiyorum. Hoca. Yani iyi kötü, e aynen ben asistan falan olarak da kalsam yeter yani böyle. Yani çok yükselmesem de önemli değil. İyi kötü bir okula hoca olsam yeter. E i̇nşallah var mı başvurun, ön abi, çalışman? Şimdi işte okul bitsin, ortalamamı yüksek tut, tut, tutmaya çalışıyorum da işte ben özel okulda okuyorum. Özel hmm. okulda hocanın zaten e, birisi birinci sınıfta şey demişti, benim notlarım iyi. Normalde hani daha da iyi olması lazım da, hoca bana, yani bana değil bize gülerek şey demişti, oğlum dedi sana iyi not vereyim, ona iyi not vereyim e dedi bizim paralarımızı kim verdik dedi, sonra güldü. Şimdi normalde benim, bizim ortalama işte dört üstünden benimki şu an iki seksen üçte falan ama benim daha yüksek olması gerekiyordu. Benim yani minimum 350 falan olması gerekiyordu, burs almam gerekiyordu. Hani ben şey diye düşünüyordum. Notlarım böyle yüksek tutarsam iyi bir yerde yüksek lisans falan yaparım diye düşünüyordum. Hani biliyorsunuz e, Kanada'da McGill diye üniversite var. Yani çok iyi bir üniversite. Ben oraya gitmek istiyordum yüksek lisansta. Şimdi işte finalleri falan bekliyoruz açıklanmasın. 24'ünde açıklanacak. Bakalım işte yüksek lisans yapacağım. Kanada Ondan yaşamak hayırlısı. için çok güzel bir ülke biliyor musun? Ya, bulunmadım yani, ama başka ülkelerde bulundum ama Kanada'da bulunmadım. Kanada dünyanın her yerinden çok başka bir yer. Yani umarım orada yaşama fırsatın olur. Ee, kalın giyin <gülüyor> öyle söylüyor. <söyleyeyim>. Yerine göre ama hani gerçekten soğuk bir iklim. Hani, gerçi Ankara'lıyım diyorsun. Evet. Sen de öyle yani karasal iklime soğuğa ayaza biraz alışkınsındır. Teşnesindir. Evet. Mert çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Abi son bir laf söyleyebilir miyim? Son mi? bir laf söyle. Buradan Burak'a, Çetin'e, Eren'e, Komsikere, Alp Yavuz'a, Rıdvan'a selam söylüyorum. <gülüyor> bir de beni bu yayına e, dahil ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ne demek ya? Gurur yani, duyuyorum sizi konuşmak. Ben de yani bunu yalakalık için falan söylemiyorum. Yanlış Vay, anlama yalakalı da şeyine sevmem. Şeyine Zaten hissettim. o yüzden bana yüksek nokta vermiyorlar. <gülüyor> yani var olduğun için çok müteşekkirim abi e ya gerçekten ya. çok sağol de demek vallahi hepimiz birbirimizi var ediyoruz yani yoksa ben mikrofon başında tek başıma deli gibi konuşuyor olacaktım yok estağfurullah Öyle. tamam artık görüşmek üzere çat odasından takibe devam şimdi ha, salloları sen kaldır bakalım konuşma performansını <gülüyor> sana anlatsınlar çat odasında hadi görüşmek <gülüyor> üzere evet efendim gurbet murbet muhabbeti yaptık hadi birazcık hatırlayalım bakalım bak bu gurbeti severim işte Vets. Evet efendim. Özdemir Erdoğan'ın o güzel şarkısı. ile bağlantı kurmaya çalışıyorduk. Skype'da chat ederken. Chat ederken ne demek ya? Allah kahretsin ne dedim ben ya? Bunu lütfen jüri kayıtlardan çıkarsın ya tutanaklardan. Neyse sohbet ederken ortaya çıktı ki Duru'nun mikrofonu yokmuş. <gülüyor> Duru çok özür dilerim. özür diliyorum duru. Yani bunu bunu bunu belki paylaşmam gerekiyordu. Neyse. <gülüyor> neyse yapacağız ama yapacağız bir şeyler. Biz neyse böyle güzel <gülüyor> böyle güzel şarkılarla devam edelim ya. Yani güzel kıvama geldik. Kıvama geldik diyoruz. Ulan 4 saate doğru gidiyor yayın. 3 saat 36 dakikadır yayınlaymışız. Bence birkaç şarkı daha çalıp olayı bir nihayete erdirelim ya. Tek gecemiz bu gece değil ya dostlar ya. Siz ayrıca ne yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum yani bu saatlerde. Neyse ben gördüğünüz gibi radyo programı yapıyorum. Hem de bomba bir şarkıyla devam ediyor yayınımız. Buyurun. Kışkış cinler, kışkış. Kışkış. Kışkış. Yallah cinler yallah. Kışkış. Numaraydı. Elif için beni kullandın mı? Nefis dolu bir yaratığım ben. Bunu söyle. Sevgin için fedakarlık yapıyorsun ha? Sana Sadakaya ihtiyacım yok benim. Sana tekniği ben atacağım. Rezil edeceğim! Rezil edeceğim! Rezil! Rezil! rezil. hatırlıyor musunuz ya Kemal Sunan'ın filmiydi kış kış kış kış bak twitter'da gözümün önünden geçen bir şiir okuyayım mı size diyor ki her kim ki geceleri uyuyamıyorsa bir kapı arar saplantılar duvarında hangisi galebe çalacaktır acaba hayal gücü mü gölge mi kim uyuyamıyorsa seyreder kendini geceleri sonsuzluğa yatmış bir alamet gibi uykusuzluk dizeleri yazıyorum şimdi artık geçti benden uyuma yaşı böyleymiş ya. efendim aklınızda bulunsun bu şiirler şimdi ne yapsak ya biz bu kafalardan devam etsek acaba ne yapsak konuşsak mı falan ben şöyle güzel bir şey çalayım size bari ya ee, bir düşüneyim önce ne yapabiliriz diye böyle romantik bir şeylerden mi şey yapalım ee, bir saniye şöyle bir şarkı aklıma geldi bulabilirsem ee, bulamayacağım herhalde ya ama onu ararken başka bir şarkı bulayım ulan böyle şey olur mu şunları baştan hazırlamanda neyse ne yapsak ya dur sizi güzel şurada on the fly mix dj Hadi başlıyoruz. Oh yeah. <Gülüyor> kaç kişi dinliyordu 216 kişi vay be çok teşekkür ederim hepinize keşke hepinizle böyle sohbet muhabbet etme fırsatım olsa ve yani bu işler istemez biraz bir duygusallaştırıyor insanı biraz tempoyu düşürelim şöyle romantik şeylerle devam edelim şarkılar da güzel biraz kafa dağıtalım çok konuştuk öyle böyle değil hadi dinleyelim bir şeyler asta konstantin vas bir garagancılar En güzel kısmı başlıyor. Second <Sess> time, <Sess> <Sess> <Sess> Evet, bu duygu dolu eser programımızın sonlarına doğru hepimizin eminim içini titretti. Şimdi böyle bir amacı bilmem nesi olmayan niye başladığı belli olmayan bir şeyi bitirmek de kolay değil yani ne diyip de bitirelim hani ama nelerden bahsettiğimizi şöyle bir sıralayacak olursak ondan da şey oldu ya içim sıkıldı ondan da bahsettiğim ama bence çok keyifli bir program oldu ya yani o konuda e, içim baya rahat çok da teşekkür ediyorum ayrıca benimle beraber olduğunuz için e, bu gece. Şöyle bir bakayım nasıl bir durumla kapatıyoruz şeyi, e, yayını 3 saat 4 ya saate yaklaşıyoruz artık. 3,5 saatlik bir yayın yapmışız. Dinleyen, herkese katılan duyuran fikrini belirten herkese 3 saat 48 dakikalık bu yayınımızda çok teşekkür ediyorum bir dahaki radyo programımız ne zaman bilmiyorum bildiğiniz gibi bu yayının bir periyodu yok ama tekrar yaparsak umarım orada olursunuz sevdiğim bir şarkı ile kapatacağım tekrar görüşmek üzere hoşçakalın Tekrar teşekkür ediyorum efendim. Benle beraber olduğunuz için bu gece başka gecelerde olacak. Daha çok eğleneceğiz. Beni hayırlanınız. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.